جاءت مدد عن بي وعدتني الله وما Sallimu ala şafi'i zhunubina Muhammed, Allahum salli ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi afdala salavatika, adada malumatika, ve sellem. Teslimen kethalik. Bist'a'idhu bismillahirrahmanirrahim. يا الخير افعلوا الخير لعلكم تفلحون الله العظيم اللهم وفقنا العظيم وبارك لنا فيه الحمد الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت ابدا وجفات ولا قوه بالله العلي العظيم Mübarek Şaban Şerif'in yarısına doğru geliyoruz. Ferahat gecesi önümüzdedir. Çarşambayı, Perşembe'ye bağlayan Mübarek gece, Kadir gecesinden sonra en büyük gecemizdir. Gecelerde kısaldı eskiye nazaran. Onun için ibadetlere de vakit azaldı. Rabbim tembellikten, üşengeçlikten halâs eyleyip cümlemize, ibadete karşı, zikrine, şükrüne karşı ferahat gecesi kılınacak hayır namazına, 100 rekat namaza karşı kuvvet ihsan eylesin, neşat ihsan eylesin, heves ihsan eylesin. Amin. Ve o mübarek gecede hayırlı kaza ve kaderlerimiz için bir sene başımıza gelecek hadiselerimiz için öleceksek önümüzdeki sene içerisinde iman selametiyle yazılmak için cümlemize makbul dualar yapmayı nasip eylesin. Ayy. Amin. Tabi hemen geçiyor, yani Şaban şeribayı bir iki sohbet bir şey anlatalım derken yarısı oluyor. E, oruçları, faziletleri, ibadetleri Resulullah sallallahu te'ala aleyhi ve sellem buyuruyor ne ve b'danikum bi savmi Şabanil Sıyam Şeyh Şaban-ı Şerif'te oruç tutarak ki Resulullah Efendimizin sallallahu te'ala aleyhi ve sellem tuttuğu oruçların en fazlası Şaban ayındadır. Ramazan şerif dışında tuttuğu oruçların en faziletlisi Şaban şerif orucudur. Sallallahu aleyhi ve sellem bunun da sırrı sorulduğunda eceller bu ayda yazılıyor. Kazalar, kaderler bu ayda yazılıyor. 13'ün ben Ecelim yazılırken, hakkımda kaderler yazılırken oruçlu olmak istiyorum. Yani oruca niyetli. Çünkü gece yazılıyor ama ben oruca niyetli olunca oruçlu sayıldığı için oruç oruca niyetli olarak yazılırsa Rabbim bana acır da fazluka göre muamele eder. Ve benim hakkımda hayırlı kaderler takdir eder, hayırlı geceler takdir eder diye beyan ediyor sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için buyuruyor. Bedenlerinizi temizleyin. Ne ile? Şaban-ı Şerif'te oruç tutarak. Ramazan ayından evvel oruçla alışın. Ramazan-ı Şerif'te Temiz bir şekilde oruca başlamak için Şaban Şerif'te temizlenin. Tevbe edin. Allah'a rucu edin. فَمَا min abdin يَسُومْ سَلَاةَ تَيَّمْ min Şaban. Bir kul Şaban ayında üç gün oruç tutarsa, bugüne kadar üç gününüz oldu mu bilmiyorum. سُمَّ يُصَلِّ عَلَيَّ سَلَاةَ مِرَارِ iftari Yani miraran buyuruyor. İftarından önce bana salavat okursa, Allah'ımız salli ala Muhammedin ve ala sellim. En az üç kere. Fakat yüz kere okunsa çok müjdeler var. Yani yüz kere salavat okuyana vaat edilen müjdeler, e, tabi rabıta üzere, huzur üzere, ile okursa bu mübarek ay Resulullah Efendimizin ayıdır. Şaban şehri, Şaban benim ayımdır. Ve salavat şerife emri bu ayda nazil oldu. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ayı kendine taksis etti. Bunda salavatın artırılmasında çok fazilet var. Birkaç hadisleri zikredeceğim bu konuda. İlla غَفَرُ اللّٰهُ لُمَا تَقَدَّمَ مِنْ Bir kimse üç gün oruç tutsa ve bu üç günde de iftardan önce oturup salavat-ı şerife ile meşgul olsa ne var? Yüz kere salavat okumanız üç dakikanız, beş dakikanız almaz. İnsan oruçluyken iftara 15-20 dakika kala bir kenara çekilmelidir. Veya sofra hazırlanıyorsa sofranın başında oturmalıdır. Dünya kelamını kesmelidir. O saatte 70 istiğfar eden 700 günaha bağışlanır. Güneş batmaya yaklaşınca. 70 kere, 100 kere, 100 kere dahi en az 70 kere istiğfar eder. Sonra yüz kere sübhanallah'i ve bihamdî, denizlerin köpükleri kadar günahları osaf edilir Sahih Müslim hadisinde geçer. Ve o gün ondan daha eftal bir amelle kimse mahşere gelemez. Bunlar en sahih hadislerdir. Sübhanellâhi ve bihamdî, şuur içerisinde. Allah'ımı tenzih ederim. Bütün kafirlerin İslam'a attıkları lekelerden, isimlerinde ve sıfatlarında yaptıkları ilhattan ve zındıklıklardan... Ve Yüce Rabbime şerik evlat isnat etmelerinden Ve Yüce Rabbimin Kur'an'ına, dinine, şeriatına, peygamberine Dostlarına yakışmayan yaptıkları iftiralardan Rabbimi tenzih ederim Ve bihamdî Rabbime hamd ederim Bütün sonsuz nimetlerine karşı sonsuz hamd senalar ederim Bu manalar mülazayla Yüz kere Sübhanallah bihamdî Okusa Bu kaç dakika, iki üç dakika tutar Sonra 100 kere de Salavat Çeribekose, yani bunların hepsi 10 dakika tutmaz, 10 dakika. E madem oruç tutuyorsun, yüzde yüz kabul bir dua hakkı alıyorsun ve bu noktada e, iftar ederken lid saim günde iftari, lahmetümüste cihmetün iftar vakti oruçturun yüzde yüz bir kabul dua hakkı verilirken şaka şamatayla konuşarak görüşerek. Hanım şunu getir, bunu götür, başka yemek yok mu, şu yok mu, bu yok mu, laflarıyla yani son dakikaları geçirmek büyük bir hasardır, zarardır. Bir Müslüman enayi olmaması lazım. Oruç tutuyorsun, aç susuz kalıyorsun, iftar vakti niye bu kadar haklarını kaçıracaksın? Bak ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Üç gün tutsa diyor Şaban ayında. Zaten öbür hadis-i şerifte geçen okudun mu diye bizim Fatih'te, Hayder'tekinde. Şaban benim ayımdır, ahirette şefaatıma, rızama kavuşmak isteyen, üç gün olsun benim ayımda oruç Üç gün olsun. Şimdi bu hadis-i şerifte de buyurur, iftardan evvel salavat-ı şerife getirirse birkaç kere diyor. E sen bunu yüz kere yap hani çok vaktin dar oldu o elli kere yap e, on kere yap üç kereden aşağı olmasın İlla kafarallahallah matekat dememizden bir Allah teala geçmiş bütün günahlarını o kişinin bağışlayacaktır Allah, Allah onun için şimdi bu üç gün oruç tutulması meselesinde Önümüzde çok önemli efendim üç gün var. Önümüzde çok önemli üç gün var. O da nedir? Efendim, salı, çarşamba, Perşembe. Salı, Şaban ayının on üçüncü günüdür. Çarşamba, Şaban Şerif'in on dördüncü günüdür. Önümüzü konuşuyor. Şşş, uşaklar! Ula çıkın dışarı oynayın da, bir tane akıllı da bir şey demiyor mu orada? Mübarek akıllı Müslüman kardeşlerimiz. Ben buradan rahatsız oluyorum, onlar oradan rahatsız olmuyor. Ne? Ne kadar feyizli sohbet dinliyorlar ki, hiçbir şey duymuyorlar. Maşallah, aleyküm, barakallâh fîkûm. <gülüyor> Çok hoşuma da gidiyor böyle şeyler yani. Ben duyuyorum, onlar duymuyor. Demek ki adam tam sohbete kitlenmiş yani. Böyle de cemaat hiçbir yerde bulunmaz. Ama yine de arkanıza falan bakın yani. Anladın mı? Buradan televizyondan Avrupa'ya kadar gidiyor yani. <gülüyor> Sesler. Millet de bir şey duymaya çalışıyor yani. Onun için yardımcı olalım sohbete. Sohbete faydamız olsun. Hadis-i Şeriflere faydamız olsun yani. Çünkü ne kadar sessiz, ne kadar süküt, Hadis-i Şerifler millet dikkati dağılmaz. Bir şey anlatıyoruz burada. Önümüzde Salı gün 13'ü, Çarşamba 14'ü, Perşembe 15'i. Berat gününü tutmak isteyen hangi günü tutacak? He? Yarınız çarşamba mı diyorsunuz yoksa? Perşembe. Ben bir gün tutacağım diyenler, bizim Yusuf Hoca gibi, o der yani, Ramazan'dan sonra iki gün falan anca tutabilirim. O da bir Arafa günü tutar, bir de Aşure günü tutar, bir de Berat üç etti. Ne yapsın? Herkes oruca dayanamayabilir yani. E şimdi sen Ramazan'dan sonra bir gün tutacağım diyorsan tabi aşuret 9-10 olmak zorunda. Oradan iki mecbur. Arafe günü tek tutulur. Geçmiş seneyi, gelecek seneyi tertemiz eder. Arafe günü hangi arafe günü? Kurban bayramından önceki Arafa, Arafat, Hacılar Arafat'taki gün. Bir gün daha tutacağım edersen iki oradan Mecbur etti. Bir de Arafa günü etti. Ne oldu? Üç. Bir gün daha mecbur dersen o da Şaban'ın on günüdür. Hayvanat bahçesindekiler bile tutuyor yani. Ama şimdikiler tabii ayarı kaçmış yani. Faiz paralarıyla yani yem atmışlar, ayarı kaçmış. Normal hayvan değil şimdikiler. Şimdiki memleket normal mi insanlar? İnsanlar da normal değil. Haramı yiyen bozuluyor yani. Ama kitaplarda geçen bu. Şimdi bu salı, çarşamba, perşembe, Şaban ayı benim ayımdır ahirette şefaatime ermek isteyen üç gün olsun oruç tutsun. Bir. Şimdi bu hadis ı Şerif'te ne buyurdu? Bedenlerinizi Ramazan orucu için Şaban orucuyla temizleyin. En azından üç gün tutun. Bu üç günde de iftardan önce bana birkaç kere salavat getirirseniz Allah'ım salli ala seyna Muhammed ve ala alihi ve sellem. Mevla geçmişinizi bağışlar buyurdu. Peki geldik bu üç gün hangi üç gün olsun? Hoca efendi ben baştan üç gün tuttum. Bana yeni bir üç gün çıkartma diyorsanız baştan üç gün tutmayaydınız. Onu zaten kazandınız. Fazla oruç göz çıkartmaz. Bir daha tutacaksınız. Niye? Esas üç gün hangisiydi? On üç, on dört, on beş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne seferde ne azarda yolculukta bile terk etmediği en kuvvetli sünnet hangisidir? Her ayın Gökteki ayın 13, 14, 15. Evliyaullah ne buyuruyorlar? Dört şey kabir azabını hafifletir. Allah tümden kaldırsın kabir azabını. Hakkımızda fazla keremiyle. Dört şey. Her zaman Kur'an kıraat etmek. Her mekanda gördüğü, ulaştığı yetimlere ikram etmek. Saçını sıvazlamak, para vermek, şeker vermek, yemek vermek, elbise vermek. Recep ve Şaban'da. 13, 14, 15 eyyamı biz günlerinde oruç tutmak. Kabir azabına birebir. 13, 14, 15. Özellikle her ay var ama özellikle hangi aylarda? He? Recep ve Şaban'da. Ramazan niye demedik? Ramazanda da tutmayayım da gavur mu olayım demiş adam yani. Onu konuşmuyoruz. Recep ve Şaban'da Mutlaka o 13, 14, 15 orucu. Bir de vassalat vijevilleil, tünevi rul kalp ve türezi rızalar rahman. Gecenin yarısında kalkıp tehtcüt namazı, gece gecenamazı kılmak kalbi nurlandırır, rahmanın rızasını kazandır. Rabbim cümlemizi mazhareylesin. Amin. Şimdi o zaman biz ne yapacağız? Salı, çarşamba, perşembe tutarız inşallah. Ama sen dedin ki hoca efendi ben üç gün buna dayanamıyorum. O zaman tek gün dersek hangi günü diyoruz? Perşembe diyoruz. Çünkü çarşambayı perşembeye bağlayan gecesi önce gelir. Berat gecesini idrak edeceğiz inşallah. Ertesi günü de orucunu inşallah tutacağız. Çünkü Tirmizi hadisinde geçiyor. Bilmiyorum biz bu cuma Hutbesinde bizim imam mı öyle etti? Bizim imam derken ben de neyse adını vermeyeyim. Şimdilik cemaat imama bindirir. Eh, bir camide cenaze namazına gittim de mübarek imam baştan hadis okudu. Konuştu konuştu konuştu. O hadisi okumadan indi. Halbuki okuduğu hadiste günceldi. Herhalde Diyanet onu vermiş. Bilmiyorum. Ben öbür camilerden yaptıklar çünkü tek camide kılabiliyorum. Çok büyük evliya değilim. Beş on camiye birden gidemiyorum. Aynı anda iptalden değilim tabii ki. O bakımdan bir camide duydum ne vaziyeti olduğunu. Ya okudu ki, yani Leelatun Şaban fakumuleelasumunar. Uyumakta uymadım yani. Şabanın yarısı olduğu zaman gecesini ayakta ibadetle kıyamda geçirin, gününü de oruçla geçirin. Baştan okuyunca, oh dedim, Diyanet hiç olmazsa dedim, bir mübarek gecenin orucuna da temas etmiş dedim. Fakat İmam Efendi Türkçe okumadan indi, orada da Arap'ta yoktu, kimse de bir şey anlamadı. <gülüyor> ne bileyim be, anlamadım ki ya, mübarek 40 tane okuyacağına bir hadis oku adama ya, bir hadis söyle ki, bak önümüzdeki çarşambayı, perşembeye bağlayan gece, ey cemaati Müslümin, Berat gecesidir. Mutlaka ibadet edelim, yatsıyı sabahı cemaatla kılalım, teheccüd kılan falan. Gününü de oruç tutalım. Zaten hadisi okusa, gecesini ibadetle hiyadın, gününde de oruç tutun. Günü de perşembedir. Hani insanlara günü deyince gününde millet anlamıyor ki. İnsanlarımız anlamıyor. Günü de perşembe günüdür arkadaşlar. Önümüzdeki perşembe. Deseydi, İmam Efendi kardeşimiz, orada binlerce kişi vardı kalabalık cami. Fayda olacaktı yani. Bilmiyorum diğer camilerde de Arapçasını okudular, Türkçesini okumadılar mı? Mübarek bu nuska değil ki yani adama takasın üstüne yani. Bunu Türkçesini demezsen adam orucunu ne bilecek? Böyle bir durum oldu. hikmet ilahi. Yani. Bundan dolayı siz eğer diyorsanız ki tek gün tutalım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Şaban'ın yarı gecesini ibadetle geçirin, gününü tutun. Yani Perşembe günü önümüzdeki perşembe günü oruç tutmayanlar ya acile kaksın ya tımarhaneye yatsın yani. Anladın mı? Ya kardeşim farz değil bir şey değil. Ya farz değil bir şey. Ben şunu demek istiyorum. Böyle bir karı maddi bir kar olsa kaçırır mısınız? He? Şu anda yüz bin liralık bir ikramiye çıksa size. Şu saate kadar gelirsen alıyorsun desen. Sen de ikramiyeyi almaya yetişemezsen bir dakikayla, yarım dakikayla kaçırsan ne yaparsın? Kafana sıkarsın. Ne manyak adammış? Yüz bin değil, on bine de bizim millet takla atar. Kafanıza mafanıza sıkmayın bir yerinize ya. Deli misiniz, netsiniz? İntihar, haram, canına malına... Ama milleti görmüyor musun? Okulu kaçırdı diye intihar ediyor. İmtihanı kaçıran intihar ediyor. Parayı kaçıran imtihar ediyor, karıyı kaçıran imtihar ediyor. Karıyı da öldürüyor, kendini de öldürüyor. Manyak, katil, ebedi ahireti gitti. Kadıncağız imanlı Müslümansa şehit olur. Ne yapacak kadın yani? Kadın maktul oldu, öldürüldü. Pompalı tüfeği alan sokakta karısını arıyor ya. Memlekette her gün bir haber. Deli midirler, manyak mıdırlar, cinnet mi geçirmişler, bunları bağlayacaksın, tımarhane kabul etmez ya. Karı bıraktıysa bıraktın. Sen de kurtuldun işte bıraktı karı. Ne var? Allah işini rast getirsin. Yolunu açık etsin. Yolda da görürsen nasılsın eski hanım dersin. Hadi eyvallah. Yani sinirlenmenin ne lüzum var? Karı bırakıyorsa ne yapacağız arkadaş ya? Sinirlenmenin kızmanın, bağırıp çağırmanın bile insanın kalbine ruhuna, huzuruna şuuruna, ibadetine zarar var ya. Bize ne karı hanım ne yapmış ya? Allah şimdi rast getirsin ya. Tabii ki boynuz lambanında lüzum yok. Baktın ki durum felaket. Sen yoluna, ben yoluna dersin. Ayrılırsın değil mi? Diye Dedim ki kadın başkasıyla, erkekler buluşuyor, zina etmiş bilmem ne. Senin bu kadını öldürme hakkın var mı? Asla! Asla! Vurmaya bile hakkın yok. Yok, hakkın yok. Ne dersin? Benim midem kaldırmıyor bu işi. Ayrılalım dersin. Ayrılırsın. Öyle mi değil mi kardeşim? Allah Teala talak hakkı vermiş. Boşama hakkı vermiş. Bir insanlar birbirini taciz etmesine bir lüzum var mı yani? Değer mi yani? Karı mı yok memlekette yani? Bulursunuz bir tane daha. Ne yapacağız yani? Bir yanlış varsa, bir geçimsizlik varsa, bir kavga gürültü varsa baktın ki bu bana... Elimi ayağımı harekete geçirtecek. Hiç böyle bağırmadan, çağırmadan bir şekilde yolun ayrılsın. Ama vırt diye ayrılınmaz. Ne yaparsın? Çok sinirlendin. Kadına git ananın evine, babanın evine diyemezsin. Bunu yapan namussuz olur. Kadın sokağa atılmaz. Ne yaparsın? Kendin gidersin ananın evine. Ananın evi yok mu senin babanın? Yok benim anam Darlaze'de. Sen de Darlaze'ye gidersin. Sen de Darlaze'ye git. Kadın evden atılmaz, Terbiyesizlik yapmayın. Kadın ne yaparsa yapsın evden atılmaz. Ama boşanıyorsun ayrı bir dava. İşte nafaka mafaka mahkemeler ona göre çocuğu var yok kaç çocuğu var, belirliyor bir şeyler. Artık şerata göre değil bu mahkemeler ama ne yapacaksın? Bizim millette şerattan anladığı yok. Mecburen mahkemeden bir hakkını arama hakkı var falan. Yani keşke İslamiyet'e göre tatbikat olsa kadınlar hiç mağdur olmaz. Ama mağdurluklar yaşandığını görüyoruz. Erkeğin de mağdur oldu var az. O daha az oluyor nispeten. Ama biz şimdi efendim dünyalık için yok karı kaçmış, yok imtihan kaçmış, yok para kaçmış. Kalkıp da her gün cinayet var ya bu konularda her gün. Haberlerde de yansıyan bu kadar. Yansımayan dünya kadar. Bazı gazetelere baktığın zaman Diyorsun bunlar hiç haberlerde yok. Haberler lazım. Bir tane iki tane alıyor. O da zaten kötü örnek oluyor. Hiç habere verilmesi de iyi değil. Esasen iyi değil. Yani. Kötü örnek oluyor. Hal böyle olunca ben de sana diyorum ki Berat gününün önümüzdeki perşembenin orucunu kaçıran gitsin tımarhaneye yatsın diyorum. Niye diyorum? Tutmasan haram mı? Değil. Ramazan orucu mu bu? Değil. Farz mı? Değil. Vacip mi? Değil. Ya ne? Sünnet-i müekkede. Kuvvetli sünnet. Şimdi sen burada çok büyük müjde var. Ben bunu kaçırmanı istemiyorum. Ben de senin iyiliğini istiyorum ya. Mübarek adam. Yarın ahirette bu yolda gidenler bu yolda ölüyor. Bak Mehmet Albayrak abimiz rahmetullahi aleyh kabr nur olsun. Ben geçen perşembe sohbetinde anlattım. Cuma'da cenazesine gitmem nasip oldu. Ama cenazede çocuklarına dedim ki, nasıl öldü Mehmet abimiz? Dediler ki, ikindi namazını kıldı, namazın peşine Kur'an'ı açtı, Kur'an'ını okurken üç nefeste öldü. Yani onu geçen perşembe duymadığım için diyememiştim. Cenazede söyledim, orada duyduğum için. Cenazede yaptığım konuşma bilmiyorum. Bizim Yunus ne yapıyor? Buldum mu onu, attım mı onu? Onda haberim yok. Yani insanlara teşvik olur. Cenazedeki konuşmalar beş dakikada olsa haricen yapılan konuşmalardan elli saatten üstündür. Çünkü önümde cenaze var. Ölüm vaaz olarak yeter. Hepimizi aklımızı başımıza getiriyor. Yani cenaze sohbetlerinde beş dakikada olsa milletin dinlememiz lazım. Hepimizin etkilenmemiz lazım. Bizim de akşamına da düğün oldu. Tam denk geldi ya. Lan Bir ufak ibret alalım dedik. Gece düğünde de kalkıp göbek atmadım tabii ki. Bir dua yaptım çıktım gittim de. Yani işte Dünya, öğlene cenaze, akşama düğün falan, düğünlere esasen hiç katılmak istemiyorum. Hiç hayatımda bir düğüne katılmak istemiyorum. Çünkü evladım dedi Lokman Hakim Hazretleri, ne kadar cenaze bulursan katıl, ne kadar düğün varsa kaç dedi yani. Ama davete icabet bizde sünnettir, Şafii mezhebinde vaciptir. O bakımdan da müsait olduğu ortaya, oldu. bir de Sıla-i Rahim akrabalık olunca falan mecburen oluyor. Ama işte insan mümkün mertebe ölümü hatırlatan olaylara katılacak. Dünyayı hatırlatan işlerden kaçacak yani. Şimdi bak adam ibadetle, zikirle yaşadı. Beş vakit namaz, cemaat, Kur'an, zikir, yardım, hayır, hasene, sakallı, sarıklı, cübbeli. 20-30 senedir bu cemaattan ayrılmadı. Ama farklı bir adamdı yani, farklı bir Müslümandı. Ama bak adama namazdan sonra, ömreden sonra, haçtan sonra, tavaftan sonra ölen şehittir diyor hadislerim. Hemen namazın peşine ölmüş. Bir farz amelin peşine ölen şehittir. Farz amel. İkinin namazı farz. Ve Kur'an okurken ölüyor. Kime nasip olur? Ne halde öleceğiz acaba? Onun için diyorum ki yapın ibadetlerinizi kardeşim ya. Yapın oruçlarınızı tutun. Bir şeyler yapın ki yaşadığımız gibi öleceğiz ya. Şaban ayı yarı olmuş. Daha oruç tuttuğun kaç gün olmuş ya? Böyle olur mu ya? Mübarek Peygamberimizin Sallallahu teâlâ aleyhissam. Ben sizi teşvikçiyim. Yaparsan sen de kazandın, ben de kazandım. Yapmazsan sen kaybettin, ben kazandım yine. Benim bir zararım yok, ben anlatırım. Ben de yaparsam ben kazandım, ben de yapmazsam kaybederim. Bu amelle ilgili bir şeydir. Şimdi 13'ün ama sizi ben biliyorum yine de Efendim ne istersiniz? Bir sevap ve mükafat meseleleri istersiniz. E. Onun için Eyyam-ı Biz orucu ile ilgili zaten çok fazla iletihad-ı şerifler vardır. Ama ben Enes radıyallahu ta'ala rivayet edilen bir şey okuyayım size. On 13. günü tutan Mensame Eyyam el-Beyd aşar. 13 Eyyam-ı üçüncü 13. gününü tutan. Yani hangi gün oluyor önümüzde? He? Salı, vallahi aşar, evet, 14 belki 15 15. Şimdi ataullah fi evveliye mina ekran aşar sene. Şimdi Salı günü oruç tutana 10 bin sene oruç yazılıyor. 10 bin sene. Bu Salı söylüyor Size çünkü ayamı biz diyorsun o ne diyor? 13, 14, 15 diyorsun gidiyor Mayısın 13'ünde tutuyor. Diyanet bile biliyorsunuz, kutlu doğumu Nisan'ın da kutluyordu değil mi? E, diyanet bile kutlu doğumu Nisan'da zannederse, FETÖ her tarafı çevirmiş yani. Onun için size de önümüzdeki salı demek durumunda kalıyoruz yani. Efendim, on bin sene, ve bile misani, on dördüncü gün, Ahtâllu hacramiyet sene. ne veriyor Mevla? Yüz bin sene oruç tutmuş kadar. Ne kadar ahirette zengin çıkacaksın inşallah. Yeter ki oruçtan şeyi tamamlayın yani. Takvayı tamamlayın, takva. Oruçluyken namareme bakmayın. Oruçluyken yalan konuşmayın. Oruçluyken gıybet etmeyin. Oruçluyken laf taşımayın. Oruçluyken dedikodu yapmayın. Oruçluyken sakın namaz kaçırmayın. Nasıl namaz kaçırıyorsun ya? mı kaçırdın ya? O hem oruçlusun hem namaz kaçırıyorsun. Oruçluyken haramlardan sakının. Ya hoca oruçsuzken haramlar helal mı oluyor? Ya kardeşim, senin abdestin ölene kadar tutmayacağı belli. Ben de diyorum ki bari orucu kurtaralım ya. Orucun bereketiyle inşallah iftardan sonra da haramdan kurtululsun. Yani her zaman sakınalım. Ama oruçluyken dikkat edelim. Ve filiyom izdehaliz. Peki. 15. günü tutarsa hangi gün? Perşembe. 14, çarşamba, 100 bin sene. 15, perşembe. Tutarsa ne olacak? Hatta Allah'a selahat mi etti elbisene. 300 bin sene ömrün olsa, her biri de oruçla geçirse, dünyanın ömrü 7 bin sene ya. Hepsinin orucu kadar ecir yazılıyor. Sen şimdi bir hesap yaptın, ben biliyorum. Ne yaptın? Dedin ki hoca, Şimdi salı zaten on bin falan biraz boşa gitti burada ilerce çok yüklü yüklü bir şey. İkincisi yüz bin. E ben zaten sırf perşembeyi tutarak üç yüz bin senelik oruç aldığıma göre salı çarşambada bolca yiyebilirim. İşte ben sana enayinin daniskası derim. Çünkü sen çarşambayı da tutsan ne oluyordu? Dört yüz bin oluyordu. Üç yüz oradan, yüz buradan. Ne eder? Dört yüz bin sene. Ya o zaman salı ibaret tutmayayım. On binle ya? Dört yüz bin senelik cevap Lan cennete gidemediysek zaten nere gidersek gidelim. Deme öyle. Deme öyle. Alacaklıların çıkacak. Hak sahipleri başına yığılacak. Kimi gıybet ettin, kimi dedikod ettin, kime iftira ettin, kimin kalbini kırdın, kimin canını yaktın, kimin malını aldın. Belki de dört yüz bin senelik oruçla geleceksin de, Hala sevaplarını vere vere bitireceksin de sevabın kalmayacak, adamın günahı da sana gelecek yetmeyenler olacak ahirette sen ne biliyorsun bu sevapları şimdilik doldurdun ama suyu doldurdun ama eve gidene kadar torbada delik varsa evde uzaksa boş eve gidersin, su kalmamış deliği yamamazsan bir daha gitsen yine aynı olacak deliği yamayacaksın yani Haramlardan sakınacaksın. E peki sen kul hakkından sakınacaksın. Öyle yapmazsan ne olacak? Efendim, önümüzdeki süreçte ne günahlara düşeceğin belli mi? Değil. Hangi kulakları başına gelecek belli mi? Değil. E sen yanında biraz fazla ibadetin olsa o on bin sene diyoruz. On bin sene ne demek ya? Dünyanın başında yaratılsaydın, Adem aleyhisselamla beraber, Adem Aleyhisselamla beraber yaratılsaydın ve son insana kadar mahşer üzerine kopana kadar yaşasaydın, 10 bin sene etmiyor. 10 bin sene etmiyor. Ya sır salıda 10 bin senelik oruç cevabı var. Sen ne konuşulsun ya? Yani burada 13, 14, 15'in toplamı ne diyor? 410 bin senelik. Şey. Yok ben küsurat istemem hocam. Düzezab 400 bin. Ben salı yiyeceğim. ye ya benim yemeğimi mi yiyorsun? ye Ama bence kabir azabının kafiflemesinden tut. Kuvveti sünneti evkede sünnetimi diriltene yüz şehit sevabı vardan tut. Bu zaten 13, 14, 15 diye bir şey sizin sifta ettiğiniz yok diğer aylarda. Ben biliyorum size. Bari Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayında Ramazan'da zaten tutuyorsunuz. Ramazandan sonra bir ayda 13, 14, 15 tutayım hangi ay deseniz hangi ay derim size? Şaban ayı derim çünkü neden zaten 15'i beraat. Onun Şaban ayının 13, 14, 15'ine özel bir efendim keşfikte bulunuyorum. Yerinde midir? He? Yerinde inşallah ve rahman. Size de Allah Teala tutmayı nasip müesser eylesin. Ondan sonra, şimdi bu zamana kadar diyemedim. Ben demeyince de sizin hiçbiriniz, biliyorum ki, ne yapmazsınız? Nereye gitti bu kağıt ya? Allah'ım ya Rabbim. Kağıdı kendim koyuyorum sonra kendim kaldırıyorum. Neyse bakacağız, bulacağız. Ezberden de söylerim de. Size diyeceğim ya sayfasını da. Siz de ben bir kere deyince ezberleyebiliyor musunuz? He? Deneyelim istersen. Hadi beraber. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Ve la nabudu illa مُخْلِص۪ينَ لَهُدِّينَ مُخْلِص۪ينَ لَهُدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ Okuyun bir daha. <gülüyor> He? Birkaç taneniz okuyabilirsiniz. Ama ben bütün cemaata bir şey anlatıyorum. O zaman, sayfa 278, dergide bu yazılmamış. Yani dergide yer sınırlıdır. Kitap dergi olmaz. <gülüyor> Ama bu zikri bugüne kadar unuttuysanız kaç gün geçti? Çok kısa. 13-14 kere okursunuz. Şaban'ın geriyi alırsınız. Anladım. 13 kere okursanız 13 gün. Zaten daha 13 olmadı. 12 kere okursanız geçmişin kazası olur. Zikirlerde de var bu. Ondan sonra her gün okursunuz. 100 kere oku, 10 kere oku. En az bir kere. Çünkü hadis-i şerifte sayı söylenmedi. Hadis-i şerifte sayı söylenseydi ben bağlanırdım. Sayı yok. Men kalefi Şaban. Bu Allah Teala'nın geçmiş kitaplarındaki vahilerde gelmiştir. Ulemamız bunu makt naklediyor. İmam Safuri Allame Nüzetül Mecalis'te zikrediyor. Her kim Şaban ayında derse, la ilahe illallah ve la na'budu illaiyhi muhlisin li'd-din ve lev karihal Sonunu cezimle yapsan olur, Harekete versen o. Yani Allah'tan başka hiçbir ilah, mabud, tapınılacak yoktur. Ondan başka hiç kimseye ibadet etmiyoruz. İbadet ve taatımızı, namazımızı, orucumuzu sadece ona tahsis ediyoruz ve ihlas ile ona yöneltiyoruz. Kafirler, müşrikler, futperestler, Yahudi Hristiyanlar vesaire vesaire bizim bu tevhidimize... İbadetimize, İslam'ımıza, iklasımıza razı gelmeseler de, çatlasalarda, patlasalarda biz tevhidden ayrılmayacağız. Zikrin manası mealen bu. Çok da uzun değil. Yarım dakika ne ya? 10 saniye, 15 saniyelik bir zikir. Kim bunu Şaban ayında söylerse, Ketebullah'u ibadet elbisene. Bin sene ibadet sevabı yaz. Sen şimdi diyorsun, hoca böyle şeyler söyle ya. 100 rekat namaz her rekatta on iklas gece yetmez be böyle şeyler söyle diyorsun onu da söyleyeceğim onu da söyleyeceğim bin sene ibadet yazılır ve mühanünü bel sene bin senelik günahı olsa silinir bin senelik günah olsun va mezardan çıktığı zaman yüzü dolunay gibi parlak çıkacak Bu ne demektir biliyor musun bu demektir ki ilk girenlerle girecek cennete. Çünkü cennete ilk girenlerin Bukhari hadisinde geçer, yüzleri dolunay gibidir mahşerde. Oradan anlaşılacak yani. Yüzüleri dolunay gibi olanlar cennete ilk giren zümle ile beraber olacaklar. Bu kişi de mezandan çıkarken yüzü dolunay gibi parlak olacak. وَكُتِبَ عِنْدَ اللّٰهِ صُدِّقًا Dört tane müjdesi var. Bin sene ibadet yazılır. Bin senelik günah olsa mahvedilir. Ya benim bin senelik günahım yok. Bu nereye yarayacak? Nereye yarayacak? Senin günahlarından, arta alandan, anan babanınkini sildiriyor. Ondan arta kalsa çolun çocuğundan sildiriyor. Ondan arta kalsa akrabandan sildiriyor. Böylece yakınlığındakilere de fayda var. Senin o kadar günahın yoksa. Kelime-i Tevhid'in böyle faydaları var. Ondan sonra üçüncü müjdesi Yücü dolunay gibi çıkacak mezarından. Dördüncü müjdesi Allah indinde sıddık olarak yazılacak. Sıddık olarak yazılacak. Sıddık ne demek ki ya? Mine nebiyine ve sıddıkıine ve şu hedai ve Peygamberlerden sonra gelen ikinci makam nedir? Şehitlik değildir. Şehitlik dediler geçen bir yerlerde. Peygamberlerden sonra gelen makam sıddıklıktır. E, sıddık yazılacak. 13'ün Allah ondan sonra doğruluk nasip eder, dürüstlük nasip eder, yalan konuşmamak nasip eder. Çünkü demek bu demek yani. Hiç yalan ebedi nasip olmaz. Bu itibarla bu zikir hangi kitapta? Benim hangi kitabımda? Şaban Risalesi'nde. Hangi sayfada? Kaç? 278 Bu kadar. Şimdi alırsın, on, on iki tane, on beş tane söylersin, en azından geçmişi Şaban'ın her günü yerine kazası olsun. Bundan sonra da her gün, özellikle on üç, on dört, on beş, berat gecesi, berat günü okuruz. Ramazan'a kadar devam edeceğiz inşallah. Allah Ramazan ve hayırla ulaştırsın. Amin. Amin. Bugün o duamızı da yapalım. Allahümme, Allahümme barik, lena barik, lena barik lena fi recebe ve şaban, ve, şaban ve belligna Ramazan. Amin. Allah salı ala seyna. Muhammedin ve alaihi şerifeleri artıralım. Şaban şerif'te salavat şerifi okumanın fazileti. Cafer Sadık Efendimiz radıyallahu teala İmam Azam Efendimiz'in şeyhidir. Üstadıdır. Nakşibet tarikatımızda silsilemizledir. Efendim. İmam Cafer Sadık Efendimiz. Öte yandan Ebu Yezid el Bistami tarikat Silsilemizde de Beyaz Bistami Hazretlerinin şeyhidir. Hem mezhebimizin imamı Ebu Hanife radıyallahu'nun şeyhidir, hem tarikattaki silsilemizdeki Ebu Ezid el Bistami Hazretlerimizin şeyhidir. Yani Cafer-i Sadık çok acayiptir. Ehli Beyt'in imamlarında onun gibisi yok. O buyuruyor, o rivayet ediyor. Her kim men salli alel sallallahu aleyhi ve sellem fi şaban. Bunu da hiçbir kitabımda yazamadım ben kendim tabii kitaplarımın hepsinde. Dünyada da kitap görüyorum. İmam Kastalani Hünefa isimli böyle kalın bir eseri var, Salavat-ı Şerife hakkında. Onu da yeni gördüm ya. ''Her kim Şaban ayında, fîkulliyevîm her gün, seb merrâ, yedi 700 kere Salavat okursa?'' Yav 700 kere Salavat, Allah salli alâ Seyyidina ve alâ sahbihi sellem. ''Hadi ve iyi dedemesen bile hani vakit darlığında, ve alâ mutlaka din, ehli beyt ayrılmaz.'' ve ala ali ve sellem. Yani saniye tutuyor, kaç saniye tutuyor? Allahu salla aleyhi ve sellem Muhammed'e ve ala ali ve sellem. Kaç saniye tutuyor? He? Tamam 3 700'den çarp saniye. 3 kere de 21 ne eder? He? 23 saniye kaç dakika ediyor? Bir hesap çıkarım mesela. He? 35-40 dakika, o benim okuyuşum var. Siz onu 15'e indirirsiniz. <gülüyor> Sizi ben biliyorum ya. Bir namaz kılıyoruz yan yana, görüyoruz birbirimizi yani. <gülüyor> Efendim, neyse. Şimdi, e, sen ne yapacaksın? Şaban ayı her gün. Şimdi geçen geçti. Hadi geriyi kaza da edin demeyeceğim. Çünkü neden? Yeni duyduk duyup şey taşşsaydık kaza olurdu. Yeni duyduk değil mi şimdi? Yeni duyduk. Bundan sonra kalan işte 16-17 günümüz var. 700 kereden her gün salavat Şah Bahar'a yapabilir miyiz acaba? Ömür boyu demedik ya. Şimdi ben sizin psikolojinizi çok iyi bilirim. Eğer dersen ki ömründe her gün, sen dersen ki hiçbir gün. Eğer dersen ki 10 gün, sadece 10 gün adam der ki en azından bitiyor. Bu namaza başlayanların çoğu niye başlamıyor biliyor musun? Bitmiyormuş diye. Onun için ben de size gün veriyorum. Ramazan'ın birinde yapmıyorsun abi. Bak Ramazan bir diyene kadar. Bunu yaparsak ne oluyor? Yuvekkirullah melakete uluyu salli hayli sallallahu aleyhi Allah Teala bu 700 salavata Şaban ayında okunduğu için özel melekler görevlendiriyor ve bu melekler ne yapıyor? Bu melekler o salavat-ı şerifi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ulaştırıyorlar ve terucu. ruh Muhammedin sallallahu aleyhi vesalike Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bu efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ruh şerifine bu 700 salavat özel melekleri var bunun. Özel meleklerle ne yapılıyor? Ulaştırılıyor. Tüm memurullah yezefr oluyor. İlami Şimdi bu 700 salavat'tan her gün melekler yaratılıyor. Özel melekler yaratılıyor. Bu 700 salavatla görevlendiriliyor. Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemizin ruhuna ulaştırıyorlar ve bu melekler sonra Ne iş yapıyorlar? Ne iş yapıyorlar? Bizde olsa memurları ne yapıyorlar? Adam efendim diyelim ki aşçı patates soyacak. Baktılar ki boş duruyor. böyle değil mi? Askeriyede de olur, emniyette Her yerde var bu memuriyetlerde, ekseriyetle. Veya özel şeyde de, sektörde de olabilir. Adam arıyorlar, ya madem bozsun, gel şurada bir de çay ya çay dağıt. E adam da diyemez ki, şimdi ben patatesleri soydum, ben çay dağıtma görevlisi değilim dedi anda kapının önüne. Değil mi? Zaten kapıda dolu iş arayan var. Onun için, şimdi allah Teala'da böyle bir şey olur mu? Yani melekleri yarattı bu salavat'tan. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ulaştırdı. Tamam. Ondan sonra ne oldu? Şaban bitti. Mevla da o meleklere der mi ki? Gidin şurada canı can çekişen, canı çıkmayan biri var. Bununla uğraşın. Azrail aleyhisselama yardım edin. Şunu sökün. Canını sökün. Der mi böyle bir şey? He? Mevla'nın bütün meleklerin görevleri bellidir. Hiçbiri birbirinin işine gitmez. Ve ma minna illa li makamun ma'lum. Saffat suresinde meleklerin sözünü Mevla'mız buyuruyor. Ne buyuruyor Kur'an'da? Hepimizin makamı malumdur, işi gücü bellidir, yeri durduğu noktada bellidir. Kim oradan aşağı ileri yukarı da gidemez. Onun için insan makamını yükseltebiliyor. Melek makamını yükseltebiliyor mu? Yükseltemiyor. Bir melek dördüncü kat semada kıyamete kadar secde yapsa beşinci kata çıkabilir mi? Çıkamaz. Makamı malumdur, asla çıkış yok. Çünkü neden meleklerde ne yok? cihat yok. Ne demek? Zorlanma yok. Zahmet yok. Yani melek yemek istemiyor, içmek istemiyor. Hanım istemiyor. Canım istemiyor, bir şey istemiyor. E canı bir şey istemeyen devamlı secdede durup orada da zevk alıyorsa Mevla da buna ne vermiyor? Derece vermiyor. Sevap vermiyor. Ne lazım ona sevap? Anladım mı? Ama insan ne yapıyor? Bir salı gün oruç tutacak, şimdiden kara kara düşünmeye başlıyor. Berat gecesi 100 rekat namaz geliyor. Ben bunu nasıl yapabilirim diye, 10 rekatlık bir rivayet yok mu diye arıyor. Onun için insanın zahmeti çok. Ya oruç tutacağız, hadi tutalım da karılara bakmadan nasıl duracağım diyor. Öbürü de oraya takmış. Adam fıldır fıldır bakıyor, sağa sola bakıyor. Yani orucunda değilim de diyor, nasıl bakmadan duracağım diyor. Bazısı da oraya takık yani. Bazısı dedikodu yapmadan duramıyor. Gıybet etmeden duramıyor. Bizim koca arılarımız bile dedikodusuz yaşayabilir mi? Yaşayamaz. Ekmek kadar lazım bu topluma dedikodu. Ekmek kadar, nefes kadar lazım dedikodu. Yaşayamaz ya. Ne yapmış? 90 yaşında nene 80-90 arası. CHP'li adam anlatıyor, diyor ki, milletvekili, beni çağırdı kapıdan diyor, referandumdan önce, demiş, gel gel. De, de beni niye çağırıyor, baktım kapalı kapalı bir ne ne diyor. Dedi ki, diyor, ben hayır vereceğim ha. O da dedim diyor, ne verirsen ver bana ne. O da dedi ki diyor, ama millete demiyorum ha. Ne diyorsun demiş, evet veriyorum. Diyor. Niye öyle yapıyorsun sen, 90 yaşındasın, çoluğum var, çocuğum var, ne olur ne olmaz, paralar küçük yerler demiş. Peki nene beni ne çağırdın işimden ettin demiş. Ben de orada birkaç kişiye kendisine göre tebliğ yapmaya çalışıyor yani CHP'li zihniyetiyle. Nene dedi ki diyor birine demem lazım çoluğuma çocuğumu bile diyemiyorum diyor. Çatlayacağım yoksa dayanamadım demiş. Çatlamak üzereydim demiş evladım hele gel demiş. İlla birine bir şey anlatacak yani nenemiz dedemiz. Allah Allah ne veriyorsam ver git. Ne adamı işinden ediyorsun yani? E şimdi mesele ne? Oruç tutmak değil. Mesele konuşmadan nasıl duracağım ya? Ya sen mübarek Müslüman iyi bir şeyler konuşamıyor musun? İyi bir şeyler. Konuşma yasağı yok oruçta. Sabaha konuş. İş arkadaşına namazı anlat. Yandakine berat gecesini anlat. Şunlar şunlar affolmayacak maddeleri anlat. Ben sana dolu malzeme vereyim yani. On saat konuşacak kadar kitapta yazı var. Ama on konuşmak sayılmaz ki. Mutlaka şu şunu yemiş, bu bunu demiş, şunu yapmış, bunu ne yapmış. Bunları konuşmasa konuşmuş saymıyor kendini adam. Onun için sabredeceğiz. Ne buyuruyor? El imanun ısfani ve ısfun fi sabr ve ısfun fi şükür. İman iki parçadır. Yarısı sabırdadır, yarısı şükür dedi. Çünkü insanın başına ya sevdiği iş gelir ya sevmediği iş gelir. Sevdiği iş gelen elhamdülillah diyecek, sevmediği iş gelen inna diyecek, razıyım Allah'ım senden diyecek. E iman budur. O zaman imanın yarısı sabır. Sabır ne? Haram konuşmamak işte, dayanmak, tahammül. Haram yememek, haram dememek, harama bakmamak, harama el uzatmamak. Öyle mi? Yani şimdi kadınlarla erkeklerin tokalaşmaları caiz midir? He? Caiz mi? Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir kadınla tokalaştı mı? Hayır. Hayrettin Karaman fetva veriyor. Nasıl yapacağız şimdi? Kim takar onu diyeceğiz değil mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Mâ alemü sallallahu aleyhi ve Yedem temliku rikâkat. annemiz buyuruyor. Nikahına malik olmadığı hiçbir kadına Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eli değmedi. Sen ondan daha mı mübareksin? tutmayacak. Namereme el tutan ne olur? Ateş parçasına tutmuş olur. E bir satranç işinden az daha mahkemedik de olduk. Nelere gidiyordu iş? Helal haramı diyemeyecek hale geldik memleket. Ha bunu da diyemeyeceğmiş. Diyeceğiz. Diyeceğiz. Namerem kadınlara el tutmak caiz değildir. E oruçluyken bunu tutarsan ne olur? Yani oruçluyken orucun bozulmaz. Sevabı batıl olur. Orucun kazaya gitmez. Ama sevabı batıl olur. Bak on bin sene diyoruz. Yüz bin sene, dört, üç yüz bin sene. Kolay mı veriliyor bunlar? Takva ile tamamlayana veriliyor bunlar. O zaman haramdan sakınacağız. Onun için insanlar alışkanlıkları var. Ben nasıl duracağım? Yani mesele oruçtan ziyade Recep oruçları, Bumbah Rekay'ın oruçları, gökte makamları var, kapıları var. Eğer sen takva ile iftarını tamamlarsan o kapı dile geliyor semada. Diyor ki Rabbin seni mağfiret etsin, beni tamamladın diyor. Eğer orucun iftarına kadar haramlara düştün, yani takvaya riayet edemedinse o gökteki kapı ne taka ve kul hada kenefsik. Kapı dile geliyor, ne diyor? Nefsin seni aldattı. Sen kendini oruç tuttum sandın diyor. Sevabın batıl oldu diyor. Mevla'nın makamları dile geliyor yani. Kabul makamları var. Çünkü yok kapıları ne demek? Kabul makamları. Oradan giremezsen reddoldun demek. Şu kapını için, ha bu kapıdan giremedin, dışarıdasın. Onun için oruçtun icabet kapıları bize açılsın istiyorsak mutlaka takva ile tamamlayacağız. Şimdiden Ramazandan evvel bunları konuşalım. Çünkü bir de Ramazan aç orucu görüyor. Onda tak haram işlemek hepten beddua. O namazanın bedduası yani. Orucun bedduası. E biz bunu için oruç tutuyoruz. Onun için, efendim, şimdi burada bu ayları da karıştırıyorum şimdi Ne oldu? Ma Mayıs mı bu? Evet. Mayıs ayının dergisinde özellikle mesela şeyi okumanızı tavsiye ediyorum. Profesör Ahmet Şimşirgil hocamızın Cemalettin Afgani meselesi. Eğer siz bu Lalegül dergisinde bu yazıdaki Cemalettin Afgani'yi okumazsanız, Tanımazsanız, Sultan Abdülhamid'in altını oyan, Afgani geçinip de Şii olan ve reformist akımın, abduhların, reşit rızaların baş kaynağı olan, evet, adam okumazsanız, bakın orada başlık yaptık. Hayrettin Karaman da Cemalettin Afgani için ne demiş biliyor musun? Cemalettin Afgani için Sultan Abdülhamid de onu müçtehit görüyordu demiş. Halbuki Sultan Hamid onun ne sahtekar sapık olduğunu bildiği için onu göz hapsinde tutmak için bir köşke kapattı. Sen burada istirahat et dedi. Ama bütün dünyadaki fitnesini önledi. Sultan Abdülhamid böyle büyük evliyaydı. Sultan Abdülhamid'in yolunda gidiyorsan Sultan Abdülhamid siyaseti izleyeceksek Sultan Abdülhamid cennet mekan Han Rahmetullahi Hazretleri'nin yolunu yaşatacaksak Afgani gibileri tanımak zorundayız. O zaman bugün onların uzantıları kimler? Afgani müçtehitti diyecek kadar ileri gidenler. Zaten Ahmet Davutoğlu rahmetullahi eski başbakan değil Sahih-i Müslim'i şerh eden eski büyük alim Allame Ahmet Davutoğlu Hoca Efendi isim benzerliği var Soyad'la beraber dini tamir adına din tahripçileri dini tamir adına çıkmış din tahripçileri kitabında Afgani Abtu'yu hepsini anlattıktan sonra Hayrettin Karaman da o zaman onun talebesi genç ona da bir paragraf ayırmış buna da dikkat edin demiş. Bu da demiş kendini müçtehit zannediyor İmam-ı Azam'da kim 18 hadis biliyor diyor diyor. Taço talebeliğinden bir adam talebeliğinde bunun ne olacağını anlayacak kadar feraseti varsa ben diyorum ki bu Ahmet Tebuklu Hoca Efendi rahmetullahi aleyh, bu evliyaymış. Şimdi evliya bundan fazla ne yapacak ki abi? Adam ne zamandan söylüyor bu tehlikeli? Adam şimdi kalkıyor, tokalaşmak helal, şu helal, bu helal. aban toplantılarında zaten FETÖ'nün bütün fetvalarını bu veriyor. FETÖ de diyordu ki İmam-ı Rabbani gelse fetvayı bundan alır. Müştehit budur diyordu. FETÖ öyle diyordu bunun için. Zamanında Sonra aralara açıldı ayrı dava. Şimdi bunlara dikkat edeceğiz. Onun için haramdan sakınacağız. Öyle Karaman fetva vermiş, şu fetva, böyle bir şey yok. Orada Hanefi mezhebi var, Şafii mezhebi var. Dört mezhepte nam e el tutmak caiz değil. Dört mezhepte fetva yok. Hadi satranç'ın Şafii'de bir fetvası var. Kadına el tutmanın dört mezhepte fetvası yok. Anladın mı? Onun için dört mezhepte fetvası olmayanda ne oluyor? İcma oluyor. İttifak oluyor. İttifakla haramda işi karıştıranlar çok tehlikeye gidiyor. Mutlaka bu yazı sayfa 50'de. Abduhu koymuş oraya vesaire. Çok önemli bilgiler. Yani şu reformist akımın, şu mezhepsizliğin, şu ilahiyatlardaki mutezili akımları, şu şia akımları Türkiye'deki, Bunların hepsinin kaynağını götürürseniz Afganiye dayanıyor. Afganiyi tanımadan, Abduh'u tanımadan ne yapamazsınız? İslam şuurunu alamazsınız. Yahudi Hristiyanlar da cennete gidecek fikri kimden çıkıyor? Abduh'tan çıkıyor. Tefsir gibi yazmış. Rekara suresinin ayetine bunu sokmuş. Abduh'tan çıkıyor. Abduh da Afganin talebesidir, anladın mı? Abduh masonluğu kayıtlıdır. Raporu var, mason raporludur. Formulur. Bu Abdûh'un fetvasıyla sen efendim Diyanet Vakfı'nın bastığı tefsirde, Karamanlar'ın olduğu tefsirde o ayetin tefsirinde ne diyor? Abdûh'a göre de Yahudi Hristiyan da cennete gidebilir diye o görüşü naklediyor. Altına da böyle bir sapıklık olur mu diye de kayıt düşmüyor. Kayıt düşmeyince millet ne anlıyor? Reddetmeyince millet ne anlıyor? Bu da doğrudur duranıyor. ama bunlar öyle bir kılıf hazırlıyor ki sen reddiye yapıp Diyanetin şeyinde, vakfının, Diyanet İşleri Başkanlığı başka bir şey, Diyanet Vakfı başka bir şey. Birbirine bağlılık var ama ayrı bir şey. Sen dediğin zaman ki Diyanet Vakfı'nın tefsirinde Abduh'un bu görüşü var dediğin zaman hemen kıvırma payı hazır. Neden? Bizim görüşümüz değil ki. Abduh'tan dedik ya. Ya Abdül'tan dedikten sonra altına bu İslam'a muhaliptir. Bu kadar ayet hadise zıttır. İslam'a girmeyen hiç Müslüman olmayan cennete giremez. Bunu niye not düşmedin Hoca Efendiler? Ya tutarsa? Ya tutarsa? Çünkü proje dinler arası diyalog projesi ta 30 sene evvel başladığında Süleyman Ateş bunların cennete gireceğini ilk kim söyledi? Süleyman Ateş söyledi. Eski Diyanet İşleri Başkanı'ydı o zaman tabii. Erbakan Hoca onu Diyanet İşleri Başkanı, Erbakan Hoca yaptı. Fakat Erbakan Hoca onu Diyanet İşleri Başkanı yaptığında o Arabistan'dan falan vazifeli gelmişti. Bu itikatlarda olduğunu Hoca Efendi bilmiyordu. Ve bu görüşünü Diyanetteyken açıklamadı. Ne zaman Diyanet Reisleri'ni bitirince başladı bu konuşmaları yapmaya. Hala da bu kafalardadır. Daha ne der? Geçen yine bir şey vardı. Neydi o? Anlattım geçen sohbette. unutuyorum. Açıklamış ya bir şey Bu dergide zaten diyorum onu da işlemiş. Ha, İhsan Şenhocak Hoca Efendi'nin yazısını mutlaka okuyun. Bu dergide. Say sayfasını bakayım diyebilecek miyim? 60'ta. Yahudinin Mescid-i Eksa'yı Müslümanların gözünden düşürme projesi. Şimdi de ne çıkartmışlar biliyor musun? Süleyman Ateş de bu görüşe gidiyor. Mescid-i Aksa Kudüs'teki değilmiş. Daha neler duyacağız kıyamete kadar yaşarsak. Mescid-i Aksa neredeymiş biliyor musun? Mekke'de Ci'rane Ci diye bir bölge var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oradan ihrama giyip ömre yaptı. Biz de Efendi Hazretleriyle yaptık. Ci'rane'deymiş. Ci o da nereden çıkıyor biliyor musun? İşte ahbaru Mekke kitapları var. Fakihi'nin, Ezraki'nin. O Mekke'yi yazan kitaplarda diyor ki Ci'rane'de Ci iki tane mescit var. Birisi yakın mescit, birisi uzak mescit. Uzak da Arapçada uzak ne demek? Aksa demek. Orada kitapta geçen Cıran'da iki mescit var. Efendim Hocam, hangisinin yanında durdu, Nerede kıldı, Ne yaptığını anlatırken diyor ki uzak mescitte şöyle oldu, yakın mescitte böyle oldu. İki mescit karışmasın diye kitapta. Onun adına da Mescid-i Aksa derken Kur'an'daki Mescid-i demiyor. Hani sizin yukarı mahalle camisi, aşağı mahalle camisi gibi uzaktaki mescit diyor. Şimdi Süleyman Ateş bunu da mal bulmuş, mağrı atlamış. Ya Mescid-i Aksa demiş, Kudüs'teki değil ki. Nasıl olacak? Resulullah s.a.v. Mekke'den, Kabe'den alınmış. Nereye götürülmüş? Ciğerhane'ye götürülmüş. Arabayla 20 dakika. Bu Mescid-i Aksa'ya getirilmemişmiş. Şimdi Yahudinin yeni projesine bu diyalogçular devam etseydi, bu diyalogçuların düzeni devam etseydi, Bakarsınız 10 sene sonra millete Mescid-i Eksa ciğrhanede diye inandırmışlardı. Ve bizim millet bu Mescid-i Aksa'yı bile 10 senede unutulmaz ama bu fitne bir başlar. 20 sene, 50 sene gelen giden çoluk çocuk, cahil Mescid-i Aksa'yı Mekke'nin yanında zanneder. Kimse bir daha, Kudüs'te bir Mescid-i Aksa var. Bizim önceki kıblemiz, Enbiya'nın kıblesi, Miracı Nebevi'nin makamı, mahşer arazisi, bütün Enbiya'nın mutabbedi, mabedi, bütün Enbiya'nın kabir-i kuburu şerifleri orada diye böyle bir Mescid-i olduğu şuuru ileriki tarihte ne olmaz? Çoluk çocukta kalmaz. Şimdi İhsan Şenhoca hoca nasıl bulmuş bu meseleyi? Çok hoşuma gitti. Ben bu böyle bir şey bilmiyordum. Ya Mescid-i da Mekke'dedir dendiği zaman ben adım hadi git tırlatmış mısın derim. Hiç dinlemezdim. Meğer eski Diyanetçileri Başkanı falan topa girmiş. Ve ciğırhanede olduğu rivatine kaynak da veriyor. Halbuki kaynaktaki neden bahsediyor? Ciğırhanede iki mescit var, biri akrab biri aksa. Biri yakın, biri uzak diyor. Aksa dediğini de gitmiş Kur'an'daki aksa diyor. Milleti böyle Allah. Onu O yazı da çok uzun bir yazı. Çok ilim var ama. Yani İhsan Hoca'nın yazısını da okuyacak adam da biraz altyapısı da ne olması lazım? Altyapısı olması lazım. Ya altyapısı olmadan okursa anlamaya çalışın. Ama güzel ilim var ha. Kültürünüz açılır. Satranç oynayarak kafanı açacağı ha. Hiç de açılmaz daha beter kapanır onu da söyleyeyim yani. Çünkü oynayanların durumunu görüyoruz. O zaman İhsan Hoca'nın yazıları, Hüseyin Avni Hoca'nın yazıları bunları okursanız ben sizin anlayacağınız dilden konuşuyorum yazıyorum. Hoca efendiler ilmi seviyede yazıyor. Ben de kaynaklı yazarım ama halk dili konuşmaya özen gösteririm. Kafa açmak isteyenler bunları okuyacak, tamam mı? Kafa açmak isteyenler, şuurlanmak isteyenler, haramı helalı bilmek isteyenler, Yahudi'nin projelerini Türkiye'de uygulanan oyunları görmek isteyenler. Bu yazılar boşuna yazılmıyor size. Ama ne ilimler geliyor, geçiyor. Ay dediğin gün gibi geçiyor ve sizin dergiler kenarda birikiyor, okunmadan biçiyor. Yazık! Bu kadar hoca efendi emek veriyor. Bir kuruş para aldıkları yok. Allah için hizmet ediyorlar size. Yani niye bunları okumuyorsunuz? Ben de anlamıyorum. Şimdi nereden geldin buraya? Sen yedi yüz kere Salavat-ı Şerife, Şaban Şerif ayında her gün okursan bunun özel meleklerini Mevla görevlendiriyor. Bu melaike o salavatı alıp Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şerifine arz ediyor. Ondan sonra o melekler boşta kalıyor, ne yapıyor? Ne dedim? Yani işte, hem mübarek oruçlarınızı tutun, hem Şaban Şerif'te haramlardan sakının, oruçluyken haramlardan sakınından oradan öbür taraflara gittim. Geldik buraya, bir de ne yapalım? Oruçları tutalım, haramlardan sakınalım, salavat şerifi artıralım. Bu noktada bu melekleri Mevla ne yapmıyor? Başka bir işte istihdam etmiyor. Yani abi senin işin yoksa gel şu masada şu işi yap şeklinde Mevla'nın böyle bir işleri yoktur. Her melek sayısız melekleri var. Kendinden başka meleklerinin sayısını kimse bilmiyor. Cebrail Aleyhisselam'a bile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soruyor. Bedir muharebesinde ekdim hayzum diye bir ses işittik. Meleğin biri sürdü atını üzerine sesini sahabe duydu. Bu melek kimdi ey Cibril diyor. Hazreti Cibril de diyor ki Ya Resulallah ben göktekilerin hepsini tanıyor muyum ki bana soruyorsun? Yani Cebrail gibi bir yüce melek Allah'ın en üstün melek gök ehlinin tamamını tanımıyor. Bu itibarla bu melekler ne iş yapıyor? Allah Teala meleklere buyuruyor ki madem öyle bu kulu benim Habibimin, sevgilimin sallallahu teala aleyhi ve sellem Şaban-ı Şerif ayında ona salavat-ı şerife emrinin nazil olduğu şu mübarek ayda her gün 700 salavatı Şaban bitene kadar, Ramazan'a kadar yani her gün okudu. Şimdi de siz onu Efendim sallallahu aleyhi ve selleme arz ede, arz ede, arz ede vazifeniz vardı. Kâinatın Efendi sallallahu aleyhi ve dua etti ona, o salavat-ı şerif okuyana. O zaman şimdi ne yapacaksınız? Bu kulumun günahları var. Kul kusursuz olmaz. 700 salavat okudu diye günahsız da durmaz. Bu kulumun günahlarının affı için devamlı ya Rabbi bu kulnu affet. Ya Rabbi bu kulnu affet. Yusuf oğlu Ahmed'i affet. Allahum mağfirli abdike. Ahmed ebni Yusuf mesela benim akımdaki dua böyle olur. Senin hakkındaki falan oğlu falan. Ya Rabbi bu kulunu bağışla. Ya Rabbi bu kuluna rahmet et. Ya Rabbi bu kulunu temizle. İstigfar edeceksiniz. Ne zamana kadar? E Şaban bitene kadar değil. Adam ölene kadar değil. İla yevmil kıyamet. Kıyamet günü mahşere çıkana kadar sizin tek vazifeniz var. Özel görevlisiniz. Şaban ayının salavatı ile beraber bu kulun affı için istiğfar edeceksiniz. Bu adamda günah kalır mı? Bu adam mahşere günahkar çıkar mı? Günahsız ağızdan meleklerin affını istediği adamda daha azap olur mu? O zaman kardeş, diyorum ya bu karları kaçırma, bu menfaatlerden kendini mahrum etme. Bak dünyada birçok marka araba istiyorsun, çanta istiyorsun, telefon istiyorsun, ne hayaller kuruyorsun. 5-10 sene para biriktiriyorsun, bazı kere telefon alıyorsun. Bazı telefonlar var, 3 bin lira. Bazı kere 20-30 sene, sene para biriktiriyorsun, bir araba zor alıyorsun. 50 sene 60 sene çalışıyorsun bir daire zor alıyorsun 3 odalı 2 odalı. Bak bütün ömrünü bu dünyanın şöyle peşinde koştuğun 2-3 malı mülkü için harcadın gittin kardeş. Sonunda ebedi ahiret var. Sonsuz hayata gidiyoruz. Çok ameli salih lazım. Çok hayratı hasenat lazım. Çok sevapla gitmemiz lazım kardeşim ya. Kazanalım. Kaybedersek dönüşü yok. Telafisi yok. Hemen ölebiliyoruz ya, o adam oku, namazı kıldı, Kur'an okurken öldü ya, hiçbir hastalığı yok. Sapasağlam ve zayıf, hiç böyle, tığ gibi, çivi gibi adamı da acabe. Gitti yani, e sen ne zannediyorsun, sana önceden mektup mu gelecek, yok öleceğin diye haber mi gelecek, ne zannediyorsun ya? Ondan sonra Azrail Aleyhisselam'a diyorsun ki, geldiği zaman aniden, e şimdi nereden geldim, birden geldim ya, hiçbir şey hazırlık yapamadım. Azrail Aleyhisselam da diyecek ki sana ya ben sana çok haber gönderdim. Sen diyeceksin ki ne zaman haber gönderdin? Hani şimdi millet öyle olur ya böyle bir şey o. Azrail mi dürttü acaba falan? Ulan Azrail dürtse seni öyle bırakır mı sağlam da? Neyse konuşuyor. Sen de zannetme ki dürttüler mürttüler. Kardeş Azrail Aleyhisselam diyor ki ben diyor sana çok haber gönderdim diyor. Şimdi Bana aniden gelse ben desem ya mübarek, hiç beklemiyordum, daha dolu işim, benim de işimle kitaplarım yarım kaldı, şu iş yarım kaldı, bu iş. Beklemez ki. Der ki ben sana çok haber gönderdim. Derim mübarek, bana ne zaman haber gönder, o kadar da konuşabilirsek tabii, o da ayrı dava. Yani ne gönderdin? Ya Mehmet Albayrak'ı geçen gün aldım ya, e sen de cenazesine gittin, kıldırdın ya. E o neydi? Ha. E ben derim ki o zaman, ya o 71 yaşındaydı. Ben daha elli dört yaşındayım. Hani pek mesajı alamadım. Bu <gülüyor> sefer Hz. Aleyhisselam der ki e, Geçen gün ben efendim senin şu tanıdığın genç kaç tane genç öldü? Bilmiyorum ismini hatırlayamayabilirim. Efendim, onun da cenazesine gittin. Taziyesinde bulundun. Akrabanıydı. Şuydu buydu. he E otuz yaşındaydı. Ha, Ben ne diyeceğim Hz. Aleyhisselam'a? Komşunu aldım. Anlamadım. Her akşam ilanda cenazelerin adını okuyorsun. Cübbeli, kafasız, mangurt derdi bana. Her akşam ilan okuyorsun, El-Fatiha ruhlarına okuyorsun. Bu adamlar nereden öldüler? Hepsi senin gibi itler, kimisi senden geçtiler, kimisi senden sağlandılar. Nereden öldü bu adamlar? e her gün cenaze ilanı okuyorsun, hala diyorsun ki, ben hiç haber almadım senden, müsaadenle. Kimseyi beklemeyecekler. Bu bir fırsattır. Önümüzde mübarek. 13. gece de çok önemli. 13. gece salı çarşambaya bağlayan da yok. Pazartesi salıya bağlayan, gündüz sona ya salı on ise pazartesi salıya bağlayan. Pazartesi salıya bağlayan, salı bağlayan gece sabaha kadar dua etti salallahu aleyhi ve sellem ümmetinin üçte birine şefaat izni aldı. 14'e bağlayan gece yani salı çarşambaya bağlayan gece Sabaha kadar dua etti, ümmetinin üçte ikisine şefaat izni aldı. O, o geceler de çok önemli. Ve 15. gece yani bizim mescitlerde toplanacağımız çarşambayı perşembeye bağlayan gecede bütün ümmetine şefaat izni aldı. Onun için diyor ki Şaban benim ayımdır. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi sellem, en büyük derdi nedir? Ümmetine şefaat izni almak. Makam-ı Mahmud. Bütün peygamberlerin Kıpta ile imrenerek bakacağı, şefaat anahtarı cenneti kaplanı açacak ilk başta Muhammed Mustafa'dır sallallahu teala aleyhi sellem. O zaman işte o şefaat makamı da berat gecesinde verildiği için bundan dolayı diyor ki Şaban benim ayım. Çünkü ben ümmetime şefaat izni alamasam benim için bitmiş yani. En büyük üzüntüm. Peki en büyük sevince ne zaman nail oldun? Berat gecesi. 13, 14, 15. Anladın mı? Bu gecelerde izin aldı çünkü. Sallallahu aleyhi Böyle yapacağız. 700 istifarda söyledim. Bir hadis-i şerifte okuyayım. اِنَّ لِلَّا سَيَّارَةً mela iketi. Allah'ın gezen, dolaşan melekleri var. ne حِلَقَ dikri. Zikir halkaları ararlar. Şimdi biz bir halka kurdu. Halka ne demek? Halka şu. Şuradan geliyor, böyle bak. Bu halka oluyor yani. Halka yuvarlak demek. Halaka Arapçası. Böyle dönüyorsunuz ya. Niçin? Konuşmaya bana ayet okuyan, hadis okuyan, hafızın hocaya geliyorsun, Siz de böyle duruyorsunuz. Bu halkadır yani. Tamam mı? Benimle ilgili bir şey değil. Başka hoca efendi gelse aynı. İlim meclisi oluyor burası. Değil mi şimdi? Buraya gelenler Allah'ın izniyle yalan yanlış konuşmazlar, değil mi? Bu dernek her hocayı burada alır konuşturur mu? He? Konuşturmaz. Bundan dolayı bu buradaki bütün meclisler, ilin meclisler, bütün hocaefendiler, el Sünnet hocalarımızdır. Fezatü <gülüyor> alayim Şimdi Bursa'da arıyorlar, dolaştılar, dolaştılar, bizi bulmuş mudurlar? Yani çoktan bulmuşturlar, bulacaklar diye 15'e kadar bekleyemeyiz. <gülüyor> yani çünkü meleklerden kaçmaz. Bursa ne ya? Tak bulurlar hemen. Şimdi Bursa'da içki meclisi arasalar çok bulurlardı. Kıybet meclisi çok bululardı, Kumar meclisi çok bululardı. Bütün millet içkiye müptela olmuş. Ercan Efendi diyor. Ayık kalmamış. kancı sarhoş, yolcu sarhoş. Yani millet sokaklarda devriliyor. Uyuşturucu sarmış gidiyor. Memleketin en büyük sorunu. 10 bin kişiymiş. 15 sene evvel şimdi olmuş. 600 bin kişi kayıtlı uyuşturucu bağımlısı. Rakamları görüyor musunuz? Biz bu milletin diniyle, imanıyla uğraşacağımıza, bizim ne işimiz var ya? Eğlencelerle, oyunlarla, filmlerle ya. Bu milleti nasıl kurtaracağız bu gençliği, bu çoluğu, çocuğu? Üç kişi daha yakında öldü diyor, gencecik çocuk diyor, uyuşturucudan. Her dakika ölen ölene, ana evladı, baba evladı bunlar ya. Hem dua edelim. Allah'ım salli alâ Seyyidina Muhammed ve alâ Ali Seyyidina Muhammed. Allah'ım bir hakkı Seyyidi Muhammed ve Ali Seyyidina Muhammed. Ya Rabbi, şu Bursa'da yatan, 70 bin Evliyaullah'ın ervahı hatırı vahşi için. Şu Bursa'da içki içen bırakma ya Rabbim. Amin. Uyuşturucu çeken bırakma ya Amin. Hidayet ver hepsine ya Rabbim. Amin. öldür anlamayın ha. Ulan öyle mi dedik ya? Kurtar ya Rabbel Kurtar halas ile ya Rabbim. Hidayet Amin. eyle ya Rabbim. Onları bizden de daha fazla namazla abdest eyle ya Rabbim. Amin. Biz ki biz hepimizin günahlarımız var. Müftelalık başka bir şey yani insan zaafları oluyor, herkesin bir zaafı var ama içki tabi ayarı kaçırıyor insan gidiyor ya. Onun için yani ilim meclisi arasak az bulur. içki meclisi, kumar meclisi, uyuşturucu çok ama zikir halkaları ararlar. Geldikleri zaman ne yaparlar? Onları çepeçevre kuşatırlar. Şimdi burası böyle meleklerle kuşatılmış. Hiç şüphe yok. Hadis-i Şerif'te hiç şüphe yok. Bukhari Müslüm'de de var bu Hadis-i Şerif'te. Ondan sonra melekler aralarında burayı topladılar, kuşattılar ya, bir elçi gönderirler. Derler ki sen Mevla'nın kabul makamına çık göklere. Haşa Allah göklerde değil. Haşa mekandan müneze. Ancak kabul makamı var. Meleklerin makamları gökte. Fekulûne ya Rabbena.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 Nerede bir zikir yapılıyor? Orada aynı. Hat bir şerif okudu. Orada aynı. Yeter ki Allah de. Celle Celaluhu. Kullarından bazılarına rastladık. Baktık senin nimetlerine değer veriyorlar. Hamdü senalar ediyorlar. Kitabından ayetler okuyorlar. Ve Peygamberin Muhammed'e Teala salavat okuyorlar. Ve peşine de ahiretler için ve dünyalıkları için senden dileklerde, dualarda bulunuyorlar. Fekulullahu Teala hemen Allah Teala buyurur. Gashuum rahmeti, ey benim meleklerim, benim rahmetimle o cemaati kaplayın, kuşatın, çep'e çevre sarın, içlerini dışlarını rahmetime gark edin diyor. Evliya Âmir diyor. la Onlar benim meclis arkadaşlarımdır. Onlarla oturan ne kadar bozuk adam olursa olsun, oturan da imansız ölmeyecek. Oturan, o meclise gelen de bedbaht kalmayacak. Ya onlar benim meclis arkadaşlarım. allah Teala oturmaktan, kalkmaktan münezzehtir. Ama rahmetimin yağdığı meclislerimin adamlarıdırlar. Çünkü neden salamat getiriyorlar. Allahümme salli ala Seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Muhammed radıyallahu anh rivayet ediyor. Bunlar çok eski İmam ne kadar önce senediyle. Şeyhülislam, İslam ül dini, bülkini. Yani bunlar bir rüyayı bile naklederken alimler, direkt hadisi bırak, bir rüyayı bile naklederken rüyayı, çünkü rüya nübüvvetten cüzdür, senetle naklederler. Bak şimdi, şube bir rüya anlatacak. Kim anlatıyor bunu? İmam Kastalani, Bukhari şerh eden zat. Ki Bukhari'nin dolu şehri var, diyorlar ki en faydalı şehri Kastalani'ninkidir. Kabrini ziyaret ettim Kahire'de, radıyallahu anh. İmam Kastalan diyor ki, birçok alimden bana haber verdi. Onlar Alemüttin Bülkini'den, o Muhammed bin Abdülrahman ve Osman el-Fâriki'den kitabından, o dedesi Hafız, şey Hafız'dan, o İsa bin Ebubekir'den, o Yusuf bin Galil'den, o Galil bin Bedir'den, o Muhammed bin o Muzaffer bin Hamze'den, o Abdülvahid Muhammed'den. Ne anlatıyoruz abi Hadis mi okuyorum şimdi? Alimlerimizin kitapları o kadar muteberdir ki, bir rüyada bile senet zikrederler. Başka bir şey anlatıyorum yani. Şimdi bu senede, bak nasıl anladı uşağım? Maşallah sana maşallah. Maşallah. Koca koca adamla bir şey anlamıyorsunuz, bakıyorum farkındayım da. Çok güzel anladı ha, senet, isnat meselelerini. Hoca olacak inşallah. Şimdi, Ahmed İbni diyor ki, Abdülvahid İbni Muhammed'e geldisin senet. O diyor ki, Ahmed İbni Ebi İmran, İsimli zatı rüyamda gördüm. Bin-i Sabur, Nişabur'da. Gördüm. Finnem rüyada. Fekuldü lehu Allah bik Ölüler yalan söyleyemez. Dünyada büyük kezzap olsa da, en büyük yalancı olsa da rüyada ölüler yalan söyleyemez. Rüyada yalancının bile dünyadayken yalancı olan. Ama adam kendisi dünyadaysa onu bilmem. O rüyada da yalan söyleyebilir. Adam yalancı da olsa öldüyse öldükten sonra rüyadaki lafı yalan olmuyor. Çünkü ahiret aleminde öyle bir dolanmak yok. Şimdi rüyamda diyor onu gördüm dedim mağfire ala Allah Allah sana ne muamele yaptı. O da dedi görüyor. Fakale gafer ali bi kesreti salati ala Resulullah sallallahu aleyhi Ya o dedi günah larım biraz fazla geldi dedi yani. Koca alimler ya, günahlardan dedi, tam kurtaramadıydım, böyle zorlandım ama, dedi ki senin Resulullah Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem, salavat okuman, çok olduğu için, Allahu Teala, beni, sırf o salavatım hürmetine, affetti diyor. Salavatlar hürmetine beni, bağışladı diyor. Bak yine, Evliya Allah'tan bizzat, Ebu el Kâhidi'yi gördüm vefatından sonra. Dedim, Allah sana ne yaptı? Dedi ki, Gafar Ali ve Rahim ali, ve Edhâlen Cennet Af etti, rahmet etti, cennete idhâl etti. Dedim, sen neyle kazandın? Diyor ki, Mevla'nın huzurunda beni hesaba tuttular. Hepimiz o gün Mevla'mızın huzurunda tiril titri titreceğiz. Allah kolay getirsin hesabımızı, Ya Rabbelâ'l! Mevla melekleri emretti, günahlarını hesap edin, sevaplarını hesap edin. Bir günahlarımı saydılar. Bir de sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Mevla buyurdu ki benim sevgilime ne kadar salavat okumuş günahlarından fazla salavatı çıkıyor mu? Salavatları sayın buyurdu. Bir de salavatları saydılar. Baktılar ki okuduğum salavat şerife günahlarımdan fazla geldi. O zaman buyurdu ki Mevla Celle حَسْبُكُمْ يَا مَلَاكَتِ لَا تُحَاسِبُوا وَذْهَبُوا بِيلَ cennet. Yeter sizin bu kadar hesabınız. Ey benim meleklerim, hadi onu cennete götürün. Daha hesabını yapmayın. Bed. Bunlar en büyük alimlerimizin, İmam Kastalane Hazretleri'nin yani beyanlarında geçiyor. Ve bütün senetleriyle, isnatlarıyla zikrediyor. Bundan dolayı, efendim, hele ki ilim meclisine gelirsek, ilim meclisinde böyle cemaatle birlikte salavat getirirsek, bak, İbn-i büyük muhattistir. 900 senelik İbn-i Beşküval. Endülüs ülemasından. Bende çok kitapları var. O mübarek zat, meşayihten anlatıyor. Diyor ki, Mistah diye bir adam vardı. Hayatında da çok günahkar. Herkes yani af olmaz demiş. O kadar günahkar adam. Vefat etti. Vefatından sonra gördüm. Dedim Allah sana ne muamele et. Dedi Gafar Ali, beni bağışladı, mağfiret etti. Dedim, ne sebeple seni bağışladı ya? Sen değer yol vardı. Dedi ki, ben dedi, hadis âlimi, o zaman eski diyorum, 400 seneler hicri, 400, 500, 1000 senelik işleri konuşuyoruz. Adam ne kadar günah kötü yolu olsa da, yine bir hadis âlimi geldi deyince, bir muhadise gidermiş. Ya bana dermiş, senden, senin hocan şeyhinden, onun şeyhinden, Rasûlullah Efendimiz'e kadar isimleriyle bir isnat yaz, kimisi mezarına koyarmış, kiminlik kefenine koyarmış, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den İbn-i Mesut i̇bn o, o o o o o zata kadar o zaman tabi isnatlar vardı. Şimdi de bizim Seyyid İbrahim Ahzai hazretlerinin mesela kendisinden Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme kadar isnadı var. Hadislerde mesela. Yani koruyanlar korumuş o işi. E şimdi ben de tabi ondan bir icazet alıyorum isnat almış oluyorum tabi ama tabii onlar kadar bu işin içinde değiliz. Hal böyle olunca ben diyor o günahkar adam. Herkes diyorlar ki her yol var. Ama o zamanın her yolları da ara sıra yolu bir muhaddise de çıkıyormuş yani. Bir hadis alimine gittim diyor. Rüyada söylüyorum. Bu bütün kitaplarda var. daha İbnü i Beşküval'in kitabında var bu. Muhaddislerin hafızlarından. Dedim ki ona işte şey efendi bana senden Resulullah Efendimiz'e kadar sallallahu aleyhi ve sellem Arada şey yok, kopukluk yok yani. O ondan duydu, o ondan duydu. Bir hadis yaz, isnadını, senediyle beraber. O da dedi hemen sesli beraber Allah'ım salli ala Seyyidina Muhammed ve alâ aleyhi ve İşte hangi salavat sıyasını okuduysa ama salavat okudu yani. O şimdi salavat okuyunca diyor, tabi ben de salavat okudum. Allah'ım salli ala Seyyidina Muhammed ve alâ aleyhi ve Böyle diyor, sesli okumuşum salavat. Salavatta sesli okuyun, riya, tehlikesi yok. Salavat riyayla da olsa kabul edilir. Bir sesli salavat okudum diyor. Bu sefer mescitte cemaatler vardı, Şeyh Efendi'nin dersi vardı. Mescittekilerin hepsi başladılar yüksek sesle. Hadi bir Bismillah. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Bir ses patladı diyor. فَغُفِرَ لَنَا فِي ذَا الْكَلْيَنْ كُلْنَا diyor, ben de ahirette cennetlik olduğumu hiç hesap etmiyorum, her yol var diyordum ama ''O gün, o mescitte, o mecliste salavat okuyanların hepimiz affolmuşuz, benim de haberim yokmuş.'' diyor. Onun için cemaatı terk etmeyin. Sohbetlere iştirak edin. Salavat-ı şerife okunan meclislere gidin. Adam konuşma yapıyor, peygamber diyor, bir kere salavat okumuyor, iki kere salavat okumuyor. Her ismi anıldığında salavat okumuyor. Her zamiri geçtiğinde salavat okumuyor. Allahu salli aleyhi ve sellem Muhammed ve aleyhi ve Böyle konuşmacıların meclislerinde feyiz ve bereket yoktur. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Evliyaullah'tan birinin mana aleminde zuhuratına girdi. Ona buyurdu ki, felan alimin sohbetine git. Halbuki o zat Evliyaullah'tan da hiç bir yere çıkmıyordu. İnziva üzere sırf ibadet ediyordu. Dedi ya bir şey demedi, dedim diyor ya Resûlullah ben inzivaya çekildim silahane gibi, hiç kimseyle görüşmüyorum, sıralı zikir yapıyorum zaten yani. Girin yerken çıkarken insanlar bir şey soruyor, bir şey diyor Yani emrin başım üstüne de, niçin bu âlimin sohbetine git dedin. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, onun ilim meclisinde çok salavat okunuyor. Orayı bırakma. Senin kendi köşende yaptığın ibadetlerden eftaldir. Cemaatle beraber salavat okumak. Allah salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala Ali, o ve ve Onun da burada kaynakları vardır yani hepsinin. Evet. İsimleri vardır. Ondan sonra neler vardır, neler vardır. Ya. Bu hususta daha çok rivayetler var. Şimdi ben size... Bu vesileyle salavat-ı şerifi artırmanızı tavsiye ettim. Lale Gül dergisinde de tabi bense özellikle berat gece söyleyeceğim ama sohbette şimdiden söyleyeceğim en mühim şey 86 87. sayfelerde hakkınızda bir senelik hayırlı kaza kader yazılması için, ömrünüz uzayıp o sene ölümden korunmanız için, rızkınıza bereket gelip kimseye muhtaç olmamanız için 6 rekat namaz ve peşine üç kere Yasin Şerif ve peşine on kere bir duası var. Bunu yaparsanız Allah'ın izniyle bir daha seneye kadar sıhhat, afiyet, bolluk, bereket, hayırlı kaza ve kaderlerle yaşayacaksınız inşallah. Ben sizi seviyorum, size durumu anlatıyorum. Bu Berat gecesi akşamdan sonra yapılıyor, yani yastan sonra da olur. Sohbet dinliyorsanız ilim meclisini tercih edin, cemaatle yatsıyı kılın, ondan sonra olur. 86, 87. Sizin iyiliğin için söylüyorum. Ben her sene yapıyorum. Çünkü başıma bela gelmesin. Niye bela açayım ya? Madem berat gecesi çarşambayı perşembeye bağlayan gece yazılacak. Bu dua kısa bir dua. Yalnız 6 rekat 2-2 namazı var. Herhalde 6 iklasta yani unutmadıysam. Kitap bakın oraya. Dergide 86-80. sayfeler. Mutlaka o namazı kılın. O 100 rekatlık namaz kılabildiğiniz kadar. Efendi Hazretleri buyururdu ki Gece bitiremeyen, ertesi gün ikindiği kılana kadar da yüz dekatı tamamlayabilir buyururdu. Gündüzden yardım alalım buyururdu. Yani sabah namaz, imsak olunca imsaktan sonra nafile kılınır mı? Kılınmaz. Ancak sabahın sünneti kılınmış. Başka nafile bitti. İmsaha kadar kaç dekat kıldın? Otuz. Kırk. Kaç dekatın kaldı? Altmış. İmsaktan sonra daha kılabilir misin? Kılamazsın. Sabahın sünnetinden başka kılınmaz. Mekruh. Bu sefer sabah namazı oldu. Namazdan sonra kılabilir misin? Olmaz. En az 20 dakika geçecek, işrak vakti olacak. İşrak vaktinden sonra kılabilir misin? Kılabilirsin. Nereye kadar? Öğlen namazına 20 dakika kalana kadar. Öğlene 20 dakika kaldı. Bu. Ondan sonra nafile namaz kılabilir misin? Daha kılamaz. Peki öğlen namazını kıldın. İkinci namazına kadar bu yüz recatı tamamlama yine devam edebilir misin? Edebilirsin. Ne zamana kadar? İkinci ezanı okunana kadar değil. İkinci namazını sen kılana kadar. Diyelim ki ikinci ezanı beşte okunuyor ama sen aslısı saniyede eftal vakit yani akşama bir saat bir çeyrek kala kılacaksın. Yani şu anda akşam sekiz buçuk mu? He? Sekizi? On geçe. Sekiz, gece ise 10 buradan bir saat oradan yani 7'ye 5 kala. Sen şimdi yediye beş kala gibi ikindi kıldığın zaman ne oluyor? Müstehap vaktidir. Yani akşam ezanında ne kaldı? Bir saat çeyrek. Sen o zaman eğer ki ikindi asr sahanede kılıp da altı buçuk yani yediye doğru kılacaksan sen o ikindiyi kılana kadar da bu yüz rekat gibi nafileleri kılabilir misin? Tamamlayabilir misin? Anladınız mı fetvayı? Anladım. Efendi Hazretleri buyurdu ki, gecede yüz rekatı tamamlayamayanlar gündüzden yardım alabilir evladım. Çünkü neden? Burada hadis-i şerif var, o zaman biz hadis-i şerifi görmediğimiz için. Allah Allah, Efendi Hazretleri de nasıl bu yorumu yapıyor? Merak ederdik yani, merak. Ama Efendi Hazretleri bütün yaptıklarını sonra kitapta görünce, bu ne deryayı ummanımış, ne allame diye ölene kadar da okusak, yine Efendimiz'in ilminin zerresine ulaşamayacağız yani. Nasıl bir allamemiş. Çünkü hadis-i şerifte ne buyuruyor? Dört gecenin gecesi ne kadar faziletliyse günü de aynıdır. Ya, dört gece, senede dört gece. Ama bunlardan birisi cuma gecesi olduğu için o haftada geliyor. Yani dört gece. Birisi Arafa gecesi ne kadar faziletli? Gündüzü de, Hacılar Arafat'ta olduğu gün de o kadar, gecesi kadar faziletli. Birisi Kadir gecesi ne kadar faziletli? günü Ertesi günü yani. Akşama kadar o kadar faziletli. Bir de beraat gecesi. Beraat gecesi ne kadar faziletli? Ertesi günü de o kadar. Kelp kabilesinin, koyunlarının, keçilerinin kılları kadar cehennemden azat olacak, beraat alacaklar var. Ve bu azatlık diyor, ertesi gün akşama kadar devam diye hadis-i şerifte. Bak ertesi gün, yani perşembe gün, zaten de oruç ağzına, yani iftara kadar, hele ki oruç iftar sofrasında... Beratını o dakikaya kadar alabilirsin. Alamadıysan gece, o dakikaya kadar alabilirsin. Mutlaka almak için her türlü ibadeti yapalım, her türlü orucu tutalım, zahmetine katlanalım, her türlü zikrimizi okuyalım, her türlü haramdan, mekruhtan sakınalım. Önümüzdeki berat böyle değerli bir mevsimdir. Allah Teala istifade nasip eylesin. Şimdi 86-87 çok önemli. Berat gecesinin diğer namazları ve duaları 86-89 arası. Yalnız bu demin dediğim o sene ecelin yazılmaması, rızkının bereketi ve belaların gelmemesi için o 86-87 arasında. Ondan sonraki 100 rekat namazı vs. duası 89'a kadar gidiyor. Bu arada mutlaka takip edin, bütün karınız, menfaatleriniz bu arada teveran ediyor. Bu sayfalardadır. Bütün bir senelik başınıza gelecekler. O sayfalardaki namazlardadır ve dualardadır. Şimdi bir i̇sm Azam muhteva ihtivaden Salavat-ı Şerife okudum. Bu perşembe okuyamadım yani. Ondan evvelki perşembe okudum herhalde. Öyle mi? Ne yaptım? Bu perşembe okudum mu? Atlamadım. Hacetlerin. Şimdi burada Evliya Allah'tan Yusuf'un Ebhane Hazretleri var. Bu Yusufun Nefane Hazretleri işte Afganiye'ye en büyük reddiye yapan, Reşit Rıza'ya en büyük reddiye yapan Mahmut Şükralüsi var. Meşhur Aliüsi Hazretlerinin oğlu maalesef Oda Vehhabi. Ona da çok büyük reddiye yapan Beyrut kadısı Yusufu Nefane Hazretleri. Kabri nur olsun. Onun kadar salavat-ı şerife üzerine kitap yazan alim tarihlerde yok. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den çok himmet almış. Abdülhamit Han Hazretleri onu çok severdi. Beyrut'ta kadı yapmıştı. Abdülhamit Han'ı indirdiler, hemen onu da Beyrut'ta kadılıktan aldılar. Evliya'nın reislerindendir. Sırf Beyrut'a onun kabrini ziyaret için gittim. Çünkü onun çok kitaplarından istifade ettim. Yusuf-u Nebhani, Kaddesallahu aleyhi sellen, O mübarek zat kitabından naklediyor. Evliya Allah'ın reislerinden, efendim, büyük bir zat, Şeyh Muhammed Tekiyüddin ettiği Meşgül Elhambeli Hazretleri. İçinde ismi azam olan bir salavat-ı şerife allah Teala ona ilham etti. Birçok faydalarını zikretti. Ben on madde zikrettim. Geçen sohbetlerde. Şimdi Şaban-ı Şerif, hele beraat gecesi geliyor. Önümüzdeki mevsimde, bu mübarek ayda salavat-ı şerifenin daha büyük değeri var. Bu salavat-ı şerife sayfa 93'ten başlıyor da, Arapçası sayfa 94'tedir. Derginin 94. sayfasında, bu Mayıs sayısıdır. Bu salavat-ı şerifi bir bak bir kere bile olsa bak 3 7 gibi tek sayılar üzere 7 ok sayısı olur ama bir kere de bile müsaade ediyor kitap. Bir su üzerine okunsa su başlıyorsun olsa Allahu men yeselü bi ismi'l azamul mektub min nuru vech'i'l aali'l mübeddi'd daimi'l baki'l mukhallide fi qalbi nebiyyika ve rasulika Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem yeselü bi ismi'l azamul baahide diye devam ediyor. Altı satır, beş satır. Bu salavat-ı bir su üzerine okusa, o suyu da uyumadan önce içerse, salavatı bir kere okuyorsun böyle suya, yatmadan evvel onu içiyorsun, salavat-ı şerife okuyorsun, o suya üflüyorsun, o mübarek suyu içiyorsun, o salavatın, ismazamın Azam'ın bereketi hülül ediyor, o kişi şu kadar dertten kurtulur. Bir, korkutucu rüyalar görmez. İki, panik ataktan kurtulur. Üç, unutkanlıktan kurtulur. Dört, nefes darlığından kurtulur. Beş, göğüs ağrısından kurtulur. Altı, yel girmesine olan rahatsızlıklardan, kulun ağrılarından kurtulur. Uykusuzluktan kurtulur, kalp çarpıntısından kurtulur. Sırf şu Sonevat-ı Şerife'nin bereketi, Evliyaullah'a keşfettirildi. Birçok insan bunlardan dertli. Ancak hap yutuyor, hap. O da yan tesir yapıyor, daha beter oraya yapıyor, oraya bozuyor. O kadar insan derdi var bu panik atakta, çarpıntıda. İşte Salavat Serif ismi azamlı ya. Evet, 13. madde, bu Salavat-ı yazılı bulunduğu kağıt bir dükkana asılırsa, orada alışveriş çoğalır, ticaretkar ve bereket fazla olur. Onun ne yapmışlar? İşte böyle dergiyle beraber veriyorlarsa, bunu buradan kestiğin zaman 3 tane ayrı yere konulabilir. Yüksek yere koyun, belden aşağı olmasın, pislik bulunmasın. Bu salavat-ı olduğu yerde Yusuf'un nebani söylüyor, kitabı kaynaklı. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ismi şerif, ismi azam içeren, bir ismi şerif ile yapılan salavat-ı şerife. Allahümme salli seyyidina Muhammedin ve alâ aleyhi ve sellem. Satılmak istenilen eşya varsa, arabayı satamıyorsun. Değil mi? Evi satamıyorsun, tarlayı satamıyorsun evlendirilmek istenen kız varsa kız evde kaldı diye laf çıktıysa ne olacak zavallı kız ne kadar öyle bekleyen varsa Allah hayırlı e, talipler göndersin fazluka keremiyle ya rabbel alamin amin اللهم zor iş ya ana baba da bir zamandan sonra kızına da laf sokmaya başlıyor ha hakikaten sen de kaldın üstümüze ihale ya gidemedin o falan diye bunlar ayıp şeyler yapmamak lazım. Yani evlenmek istemeyeni de zorlamamak lazım. Zorlamamak lazım. Kızım, ben ölene kadar sana bakarım, yedirim, içerim ama sen de feldir feldir gezmeyeceksin. Oturacaksın buraya, salavat-ı okuyacaksın. Beş vakit kılacaksın, Kur'an okuyacaksın. Geçmişlerimin ruhuna ben de sana bakacağım. Böyle de anladın mı? Ama evlenmek isteyen de tutmayacaksın. Evlenmemek istediğini zorlamayacaksın. İslam'da zorlamak yok. Sünnete uygun değil. İstemediği insana vermek yok. Sallallahu aleyhi ve sellem hep derdi sorun. Kıza sorun. Fazı değilse vermeyin. Buna Millette hiç sünnete ittiba yok ya. Aşiret kültürü gidiyor. Evet. Satılmak istenen eşya varsa, evlendirilmek istenen kız varsa, onun üzerine bu salevati şerife okulup üflenirse, ona o eşyaya çok müşterik ve rağbet çoğalır, gelir, o bakanlara karşı onda güzellik zuhur eder, o evlendirilmek istenen kişinin de talipleri yakın zamanda zuhur eder ve hayırlı olur inşallah. Bu da üzerine okunmak suretiyle. Anladın mı? Şimdi bunlar, daha burada maddeler yazıyor. Efendim de, bir madde daha okuyayım size. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i rüyada görmek isteyen bu mübarek ayda görmek uygun olur Kadır aleyhisselam'ı, siz Hızır diyorsunuz rüyasında görmek isteyen veya bir şeyin akıbetini merak edip ne olacağını bilmek isteyen mesela referandumda kaç çıkacak? Önemli bir konuydu değil mi? Bence değmezdi nasıl olsa çıktı olan yani daha mühim şeyler, daha mühim şeylere bakalım. Ahiretimiz, cennetimiz, hesabımız, ahirette nasıl karşılanacağımız vesaire. Ama bir şeyin akıbetini merak ediyorsun. Ne olacak? Bu adamın sonu ne olacak? Olabilir, adam da sana zulmediyor, eziyet ediyor. Ben bu adamdan ne zaman kurtulacağım? Bunu rüyada görmek istiyorsun. Böyle merak ettiğiniz şeyler var mı? Benim çok var da, uyuma vaktim olmadığından ayakta da göremiyorum. Böyle rüyalarım karıştı yani. Benim çok merak ettiğim şeyler var ama kardeşim okuyacaksın, edeceksin, uyuyacaksın, uyanacaksın gördüğümü de yarısını yolda unutuyorum. Neyse. Şeker hastalığı öyle de yapıyor. Bir şeyin akıbetini merak edip ne olacağını bilmek isteyen yahut dünyası ahiret için faydalı bir şey öğrenmek isteyen mesela, mesela benim bu hastalığım neyle geçer? Doktoru kim? Herkesin bir hastalığı var. Benim bu sorunumun düzelmesi için ben ne yapmam lazım? Evlenemiyorum, nasıl olacak? Çocuğum olmuyor, nasıl olacak? Borcum var, ben nasıl ödeyeceğim? Hangi yoldan gideyim? Tamam mı? Çözüm arıyorsun, bir sıkıntına çözüm arıyorsun. Oğlun içkiyet tutun, ben bunu nasıl kurtarırım? Öyle mi? Damadın kızını dövüyor, sen üzülüyorsun. E bu damadın şerrinden bu kızım ne zaman kalası olur? Ne yaparsam ben buna yardımcı olabilirim. Hepimizin dertlerimiz var. Evet, bu kişiyi uyurken başının yanında gül suyu, hakiki gül suyu alın ha. Ucuzetin yanısı işler yapmayın. Böyle birkaç damla damlatılan, hakiki gül suları var. Ben gül suyu satmıyorum, merak etmeyin. Gül suyu satan yerler hakiki, marka vermiyorum, reklam alızm yok. Ha, gül suyu, hakiki gül suyu bulursun. Uyurken başının yanına koyarsın. Hoş kokulu bir şey. Veya ut kokusu gibi. Ama böyle işte derim seni. Alkollü mü alkollü piyasada satan esanslar değil. Hakiki öyle, hakiki bir şey. Tam uyurken başının yanına koyarsın. Bu salavat-ı şerifeyi yüz kere okuyacaksın. Kaç kere? 100 kere tabii okuyacaksın mübarek adam. Önemli bir şeyler istiyorsun. Şifreleri çözeceksin daha. Belki de bizim... Dedenin anlattığı bir küp vardı Ermenilerden kalma. Küp nerede meselesi de oluyor yani bazen. Hiç bizim öyle ne küp kaldı ne bir şey kaldı. Bizim eldeki küpleri de aldı gittiler ayrı deva da. Belki sizin birinizin bahçesinin arkasına falan çıkar yani. Küpün yeri. Bana ne? Git devlete vergini ver bana mı vereceksin yani? Efendim, bu Salavat ı yüz kere okursan, abdestli vaziyette uyursa. Ama öyle ona göre kuru fasulye nohut yiyip de yatma. Ondan sonra efendim abdestim kaçtı yarı yolda beni alakadar etmez. Öyle yarı yolda yarı yolda ama uyuduktan sonra abdestim kaçarsa ona bir şey ceza var mı? Yok ya uyuduktan sonra kaçarsa bunun hassası bozulmaz. Çünkü uykudaki mükellef midir? He, değildir. Uykuda adam birinden zina bile ediyor. Hamamcı oluyor yani. Allah da ona zina cezası veriyor mu yani? Uykuda ne yaparsan yap. Atış serbest yani. A, uyku bu yahu kardeşim adam ne yapacak yani. Kamyonda devrilir her şey olur. E şimdi uyuduktan sonra gaz çıkmış. Bana nene çıkmış. Ama uyumadan evvel uyuyana kadar gül suyunu başına koyarsın, hoş kokunların başına koyarsın, abdestli yatarsın, yüzünü de kıbleye dönersin. Cuma gecesi olursa, pazartesi gecesi olursa, yani pazarı pazartesi. Perşembe-i Cuma'ya tabi daha makbul oluyor o geceler, salavat-ı şerife bakımında. Biri mevlit gecesi, biri zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem salavat emretmiş Cuma gecesi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hal böyle olunca, böyle yaparsa, o insanın niyet ettiği, görmek istediği şeyle ilgili Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhaniyeti ona temessül eder, şekillenir, görünür, ruhaniyet gelir uykuda. Ama adamın kabiliyetine göre değişir? Himmetine kadar güçlüyse ruhani suret daha belirgin olur. Merak ettiği şeylerle ilgili bilgiler ruhaniyetten ona aktarılır. Kitaplarda bulamayacağı malumata erişir diyor. Ya kitapta nerede bulacaksın abi? Benim şeker hastalığının ilacı hangi maddede gizlenmiş? Yani bunu kitap yazar mı? Her kitap otomatik. Doktora gidiyorsun, karnın ağrıyorsa herkese aynı reçete ya. Sana özel ne bilsin adam? Onun için... Hastalığında, belanda, sıkıntında bak bu salavat yüz kere okunması çok önemlidir. Hangi sıkıntınız var çözemiyorsunuz, çıkış nerede, ne noktadan çıkacağım bu işten. Bu size gösterilecek. İnşallah rabutanız kuvvetli olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar rabıta kuvvetli, ruhaniyet o kadar hazır olur. En azından yeşil kubbeyi düşüne düşüne uyursunuz inşallah. Muhace-i Şerife'deki, şimdi sanduka'nın önündeki yeşil örtüde resimleri var mesela yeşil örtünün. Efendim ben evde şimdi yaptırdım 15-20 tane resim kocaman lafa yaptırdım kendime. Hep Resulullah s.a.v. içerideki resimlerden koydurdum mesela. Rabıtaya teşvik için. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bir insan 40 gün ikhlaslı bir şekilde bu 100 kere okuyup uyumaya devam ederse 40 gün. Her gece 100 kere. Ara vermeden devam ederse manevi ilimler kalbine gelir. Kalbine akan ilimler ağzından fışkırır. Adam hoca diye bir şey diye bir de bakarsın. Hikmetli konuşmaya başladı. Ya. Kabul nurlarıyla boyanır. Nurlar ona şekillenip görünür. Ama bu duruma ulaşan kişi sırrını gizlemelidir. Yani böyle bir kırk gün devam edip manevi sırlar, ona hikmetli ilimler veriliyorsa sırrını ifşa etmesin. Yani insanlara nasihat etsin, faydalı şeyler söylesin ama işte ben kırk gün yaptım da bana görünüyor manevi haller, zuhurat oluyor böyle şeyler derse Zuhuratını açıklayan kişi evliya divanından silinir. Sen onu ben gördüm şöyle böyle deme. De ki kardeşim şöyle yaparsan iyi olur, senin faydaları Öyle nasihat et, iyiliğini iste bir şey gördüysen. Ama ben görüyorum şöyle açık keşfim falan. Bunları demek iyi değildir. Yine de insan, e ben 40 gün yaptım hiçbir şey göremedim. Zararda mısın? Kırk gün yüz kereden dört bin salivat-ı şerife İsm-i Azamlı okudun. Bir şey görmeye lüzum var mı? Yani mevcuda razı gelmelidir. Faydalı olan şey Allah'ın Celle Celaluhu senin için tercih ettiğidir. Onun için kayıp aleminden perde açılsa insan yine başına geleni tercih eder. Ne demek bu? Yani şu olsun, şu olsun, şu olsun tutturuyorsun ama Mevla diyor ki bu olacak ama bu olursa da bu olacak. Yani misal, misal veriyorum. İlle çocuğum olsun, çocuğum olsun, çocuğum olsun. Dua, dua, dua, dua. Peki Mevla senden perdeyi kaldırsa da sen ne pazarlığa girse, kaderin sırlarından, sana bazı şeyler açsa, sana dese ki tamam çocuğun olsun. Çocuğun ol olacak ama ondan sonra da çocuğun abdesti namazsız cehennemlik olacak. Sen bu sefer ne dersin? Rabb o zaman olmasın, benden doğan biri cehennemde yanmasın. Şimdi çocuğum olup da ebedi ateşte mi yansın veya muhakkatte olsa? yani. Kayıp ilmini görseydiniz neyi tercih ederdiniz? Başınıza geleni tercih ederdiniz. Çünkü yine onda sizin için ne var? Hayır var. Ne yaptı Musa Aleyhisselam? H Hızır Aleyhisselam ne yaptı? Çocuğun kafasını koparttı. E şimdi o çocuğun anası babası, çocuğun kafasını koparmasına razı gelir mi? Gelmez. Anası babası çok mübarek insanlar, salih. E şimdi... Hızır Aleyhisselam'a Mevla bildirdi? Bu çocuk büyüyecek, en büyük gavur olacak. Anasını, babasını da zorla gavur edecek, hepsi cehenneme gidecek. Onun sen bu çocuğun kafasını geç. E şimdi bu tabii ledün ilmi. Kur'an'da geçtiği için biz bunu anlatabiliyoruz. Kur'an'da geçmese, hadiste bile geçse anlatamayız. Hadise palavra derler. Buhari'de geçse hadise uydurma derler. Bu milleti kafası çalışmıyor ki. Ama Kur'an deyince herkes duruyor. Ab, ya Kur'an'da yazıyor bu Kehf Suresi'nde, beni bundan sebep hapse attılar. İki sene, yedi ay, üç gün ceza aldım. On üç ay hapis ben bu vaazdan. Deprem meselesindeki. E şimdi milletin hafızalesi almıyor, cahil bir milletle kar, topluma karşı. E bir de Uğur Dündar gibi arana yapan adam olursa memlekette ne kadar suçsuz varsa gider. E şimdi, yani şunu demek istiyorum, o annesine babasına bu çocuğun kafasını koparsın mı bu adam dense, Olur mu ya çocuğumuzu büyüteceğiz yavrumuz küçük. Peki o zaman o anne babaya dense bu yaşarsa en büyük kavur olacak. Sizin de başınıza musallat olacak. Sizi de zorla kavur edecektense o Müslüman anne baba ne der? Madem ki bu Allah'ın ilmi ben o olanı tercih ediyorum tamam. Onun için yani şunu demek istiyorum. Dua yapmamız sünnettir. Mutlaka Mevla'dan istemeliyiz. ısrarcı da olmalıyız. Allah ısrarcı olanları sever. Tekrar tekrar et, etmeliyiz. Benim öyle dualarım var. 45 senedir o duaya devam ediyorum. Hala hasıl olmamış. Ediyorum ama. Çünkü azimliyim. Çünkü hayır istiyorum. Kötü bir şey demiyorum. Ha bazı dualar hala gerçekleşmemiş olan dualarım var. Duada ısrarcı olun ve devam edin. Ama yine de niye olmuyor? Niye kabul olunmadı? Asla demeyin. Mevla'nın ilmine havale edin. O sizin için en hayırlısını yapar. Benim için de en hayırlısını bilir. Ve takdir eder. Mutlaka da dualarımızı kabul eder. Bir zamanı gelir, eseri zuhur edecek inşallah. Bu salavat-ı şerife derginin 94. sahifesindedir. Böyle bir salavat daha yazmadım, görmedim, okumadım. İlk olarak bu Şaban ayı münasebetiyle kitapta not almıştım birkaç sene evvel. Bu ay yazmam nasip oldu size. Başka bir yerde de bulamazsınız. Ancak, ancak benden çalanlar bundan sonra... Piyasaya çıkarabilirler. O başka efendim. Ee, onlara da uyarıyorum. Ne yapmayın efendim. Bari deyin ki cüppele hocanın şu kitabından şu dergini yasından alınmıştır. Böyle isimsiz, isimsiz kendiniz bulmuş gibi yapmayın. Yalana alet olmayın diyor. Derginin de sonunda önemli bir duyuru var. Kıymetli Lale Gül ailesi diye. Bu duyuru kırmızı sayfada en son. Mutlaka o duyuruyu da okuyun o duyuruda da faydanız olacaktır. İnşaallahu Rahman. Şimdi, derginin 12. maddesi diyor, evet, Sultan Hamid dostu geçinenler, sultanı deviren düşmanı afgani met eden Hayrettin Kalamanlarla nasıl bir olur? Önemli bir şey değil mi? 13'ün evet. bu 12. maddedeymiş o yazının. Orada Pierlotti, Pierlotti meselesi de var. O da bir acayip mesele. Var ya bu Pierlotü meselesi. Halbuki İdrisi Bitlisi Hazretlerinin makamıdır orası. O kahvenin yeri İdrisi Bitlisi Hazretleri. Onu da millete ne yapmışlar? Pierlotü dedikleri Eyüp'ün sırtındaki yerde o Pierlotü'yü ne tanıttılar? Türk dostu diyorlardı değil mi? Fransız mı ne o? Türk dostu diyorlar. Ne çıktı şimdi biliyor musun? Buradan gitmiş, Fransız ordusuyla Çanakkale'de Türkleri öldürmeye gelmiş. Pierlotti denen adam. Hala oranın adı nasıl Pierlotti oluyor ya? Bu Eyüp Belediyesi ne iş yapar ya? Hemen meclis toplansın, Loti ismini kaldırsın, İdris'i Bitlisi Hazretleri'nin ismi şerifini oraya versinler tepe olarak. Zaten eski adı da başka bir şeymiş. Burada yazıyor yani tepenin eski adı. Hatta Şeyhul İslam yatıyor orada. Şimdi o Şeyhul İslam'ın da kabri yıkılmış. Halbuki yıkılmadan evvelki resmi var. Şu, bu dergide biz ne işler yapıyoruz biliyor musunuz? Siz bizim ne işler yaptığımızı biliyor musunuz? Nelerle uğraştığımızı, gece sabahlara kadar çalıştığımızı biliyor musunuz? Şu kutlu doğumla uğraştık uğraştık, elhamdülillah Mevlid'e döndürdük inşallah. Değil mi? Çaymazlarsa, Numan Bey açıkladı. Diyanet çok direndi de Allah'tan hükümet işi anladı. Diyanet hiç burnundan kıl aldırmıyor yani, burnundan kıl aldırmıyor. 50-60 tane Müslüman ülkede böyle bir şey yok. Bir bizde başlamış yani. Bir de sonra çıktı ki Paskalya Bayramı'na denk geliyormuş. Tam dinler arası diyalog Nisan'ın 15'inden sonrası Ya yapmayın bu kadar ya. İşiniz de siz diyanetsiniz yani. Şimdi hükümet akıllı çıktı. Hemen işi elhamdülillah çevirdiler. TGRT'ye de teşekkür ediyoruz. Bu konuda eli sünnete yardımcı olacak. Bak şimdi orada, şurada bak. Derginin 22 sayfasında Alaaddin el Arabi Hazretleri. Bu Alaaddin el Arabi Hazretlerini mutlaka okuyun. Alaaddin el Arabi Hazretleri kaçın sayfada başlıyor? Sayfa 16'da başlıyor. Devlet Aliyenin 7. Şeyhülislam. Osmanlı'nın 7. Şeyhülislam. Her dergide bir Şeyhülislam işliyoruz. Alaaddin el Arabi Efendi Hazretleri, onun Okuduğu zatlar, alimleri, talebeleri vesairesi, ilmi, dirayeti, işte efendim Holla Gürani Hazretleri'nin talebesi vesaire bunlar. Bak burada türbesi var. Türbe nasıl biliyor musun? Bak türbe şöyle resmi var şurada. Bu türbe bak direkleri var, kubbesi var ha. Tam o Pierre yanı burası. Burada mübarek Şeyhul İslam'ımızın 7. Şeyhul Türbesi var. Ondan sonra, bir resim daha var, bak yıkılmış, kubbe gitmiş hatta, senelerini yazıyor, kubbe gitmiş, üç dört taş kalmış. Ondan sonra, gelmiş buraya, ne kubbe var, ne taş var. Ondan sonra, gelmiş buraya, Allah'tan bir dem, bir çevirmişler de, isim yok, cisim yok, bari çiğnenmesin. Çiğnenmesin diye bir çevirmişler, isim yok, cisim yok, halbuki burada türbenin orijinali var. Eyüp Belediyesi'nin hemen ne yapması lazım? Evet. Yav Şeyhul İslam bu, yedinci Şeyhul İslam. Pierre Loti gavurunun adını orada yaşatıyorsun da Şeyhul İslam'ın adını niye yazmıyorsun, türbesini yapmıyorsunuz? Be mübarek adamlar! Ben mi sizi uyaracağım? O zaman belediyeyi de ben yapayım bari belediye işlerini de. Allah Allah! Lütfen, acilen rica ediyoruz. İnşallah... Faydalı bir hayırlı haber alırız inşallah. Dergide Alaaddin el-Arabi Hazretleri'nde okuyun. Lale Gül dergisi dergi değildir, kaç cilt kitaba bedeldir. Her sayfalarında dolu inip var. Ha, bu, ben başka birileri gibi iş yapmam. Onun için. Kopyala, yapıştır, intihal, çal, çırp, yap bir dergi, gönder, öyle bir şey yok. Her biri el emeği göz durur, sabaha kadar uyumadan çalışıyoruz. Ona göre okuyun. Okutun, destek olun, insanlara tebliğ edin. Şuur veriyoruz, şuur, şuur, beyin. Düşmanı tanıtıyoruz, reddiyeler yapıyoruz, gününü geceni söylüyoruz, dualar namazlarını öğretiyoruz. Aa iki üç gün sonra berat geçti, bir daha seneye kadar yanda dur. Ne zaman daha dua edeceksin kader için? Kader ve sırrı o gecede. Onun için mutlaka sayfalarıyla, namazlarıyla, dualarıyla Allah Teala amele muvaffak eyleye, amin. Bektaş, zeki, azat, Nadie, gülsüm, meyit ve meyteler Allah Teala bize madem buraya isimleri gelmek nasip oldu, sen de onları affeyle, mağfiret eyle. Günahlarını hasenata tebdil eyle. Kabir azabı olan var. Mübarek Şaban Şerif Hürmet, azaplarını defu izale. Yani ne buyruluyor? şaban Şerif'te bir geceyi ibadetle ihya ettiği için büyük alimlerden biri bir günahı yüzünden şaban Şerif ayından sonra, Ramazan'dan sonra falan vefat etti. Bu alim vefat etti, onu gömmeye gelen, bu dediğim hadise 1200 senelik kitaplardaki, 1200 senelik. Onu defneden, ulemadan, evliyadan bizzat da Yahu dedi, benim de hocam da ama 6-7 aydır da mezarına gidemedim. Bukhara'da yatıyor bu zat. Ebu Hafsı Kebir Hazretleri diye geçiyor. Ben de kabrini ziyaret ettim. 7 ay mı, 8 ay mı oldu kabrini gidemedim. Sonra bir gün gittim ziyaretine. O gece rüyamda gördüm. Dedim ki, bütün kitaplarda geçiyor. Baktım diyor, selam verdim, mı almadım. Yüzü de sarı böyle çok çöküntülü. Çünkü rüyada nasıl görünürse ahiretteki hali öyledir. Neşeliyse neşelidir, sıkıntılıysa sıkıntılıdır. Rüyada nasıl görünürse meyyit öyledir. Dedim ki, bir sıkıntısı var bu hocamızın ama. Üstadım dedim, ne haldesiniz? Dedi ki, ne haldeyiz dedi. Cevap verince dedim ki, selam verdim, selamımı almadınız dedi evladım biz dedi ahiret alemindeyiz selama cevap vermek farzdır. Biz amelle ibadetle mükellef değiliz onun için almadım dedi. Burada ibadet yok artık dedi. Ama konuşma var dedi. Ben dedi kabre defnedildiğim gece azap melekleriyle en büyük allame bir günah varmış Allah'la arasında. Bir bindirdiler bana dedi. Ey alim ey kötü hoca, ey kötü alim, bu yaşa geldin, şu günahı bırakmamısın falan falan falan. Ben 7-8 aydır ne hallerdeyim, sen biliyor musun?" dedi. "Hala diyorsun ki" dedi, "yüzün solmuş. Ben perişan hallerdeyim. Ama şimdi biraz rahat görüyorum." dedi. Şaban ayı girdi ya. Şaban ayı girince Allah Teala bana azapla görevli meleklere emretti ki bu kulum Şaban'ın gecelerini ibadetle ihya ederdi. Özellikle Berat gecesinde uyumazdı, ibadet ederdi. Onun için azabı kaldırın, kıyamete kadar da azabı adetmeyinler. Ben Şaban'ın Berat gecesini ihya ile ama Şaban gelene kadar iple çektim dedi. Onun için Berat gecesi diyorum size. Kadir gecesinden daha önemli olması şundan, Kadir gecesine yemin edemiyorsun bu gecedir diye. Ama Berat gecesine yemin edersin ki on beşinci gece diye. Anladın mı? Bu bilinmesi de bize kolaylık için. Rabbim niye Kadir gecesini gizledi, Berat gecesini gizlemedi? Çünkü Kadir gecesi bin aydan daha hayırlı olduğundan adama söylese adam bir gece ibadet yapacak, 80 sene, işte dört ay banko diyecek, ayet var diyecek, ben işi kurtardım diyecek, yatacak aşağı. Onun için Mevla buyuruyor ki arayın. Hem çok geceleri ihya edersiniz, hem de arayın, güvenmeyin amelinize. Ama berat gecesini niye gizlemedi? Kulların acıdığı için. Çünkü. çünkü berat gecesi, dua gecesi, hayırlı kaza, kader gecesi. Şimdi senin dua ettiğin geceyi de imalı, rumuzlu yaparsa, e sen de çok geceler dua yapacak gücümüz de yok, zayıf Müslümanlarız. O geceyi sana gösteriyor ki, bu gecedeki dua ile bel alanı kaldıracağım diyor. Belalanı kaldırırım, dünya hırz alsa bunu ama bu gece yalvar diyor. Onun için, Rabbim acıdığı için hakkımızdaki kaderler bize çok önem önemli bir şey. O bakımdan dua gecemizi bize öğretti. Artık gaflet edenlerden olmayalım. Allah Teala ibadet huzuruyla kavuşmayı nasip eylesin. İhyası müyesser eylesin. Sinden tebrik ediyorum Rabbim hayırla mübarek eylesin. Bu meyit ve meytelere de rahmet eylesin. Ruhler için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve şahid olunun Muhammed nan ve Rasulü. La ilahe illallah Muhammed Rasulullah. Fi kelli <Sessizlik> lampe ve nefesin adede maşahuhu ilmi Allah. Allah Allah Allah. Jel Jalal Kuya Rab. Hediyelemize vasaile kabile Nur ile. Ya Rabb ben alemin. Şimdi önümüzde Ramazan şerifte ben gelemiyorum. Zaten bugün de o kadar zor geldim ki. Yani vinçlen zor kaldır, kalktım yani, vinçlen her yerim ağrıyor, her yerim şişmiş, şekerden bir taraftan, ondan sonra ağzım yara, boğazlarım yara, yutkunamıyorum her tarafımdan. Dedim cemaat gelir dedim uzaktan yakından, ben şimdi nasıl gitmeyeyim dedim. O vaziyette kalktım da geldim ama, çok da kısa konuşmaya niyet ettim ama yine de sizin bereketiniz, Allah beni biraz konuşturdu yani, ya bu sizin bereketiniz, ihlasınızdır. Uzaktan geliyorsunuz, Allah için adım atıyorsunuz yani. Bu büyük bir ameldir, salih bir ameldir. O itibarla ramazan Şerif'te siz de iftarlarınız, her yerde terafilleriniz var. Ramazan-ı Şerif'te zor oluyor. Biz Bedir gecesiyle Kadir Gecesi, Fatih'te kutlayacağız. Geri kalan iftardan evvel her akşam iftar sohbeti yapacağım inşallah. Lale Gül'den bütün dünya izleyebiliyor artık. Her iftardan evvel 45 dakika bir saat sohbet yapacağım inşallah ama saat sola çıkacak durumum Ramazan Şerif'te zor olur efendim. Ondan sonra da zaten tatiller oluyor okullar vesaire. Ben geçen senelerde öyle yapıyordum. Eylül'ün başında ikisi dediler. Cumartesi. Doğru mu? Ha, ondan sonraki hafta ne? <gülüyor> Biz zaten Eylül'ün 15'inden sonra yapıyorduk esasen. Hicri yılbaşı da gelelim o zaman. Muharrem-i Şerif'in birinci gecesi. Ne günü ne günü? Perşembeyi? perşembe cuma bağlayan gece. Hicri yılbaşımız da gelelim diyorlar. Uyku mudur? Hicri yılbaşımızın dualarını yaparız. Muharrem ayımızın dualarını yaparız. Yeni yıla gireriz. Hayırla 1439. Yılımıza gireceğiz inşallah. Bu itibarla ne dedik? 20. 21 Eylül. Perşembeyi cuma bağlayan gece, akşam ezanıyla yeni yıl girerken duaları da yaparak gireriz inşallah. Hem geçmiş sene günahları sindir, yeni senede de şeytandan korunma duaları burada nasip olur inşallah. Muharrem-i Şerif'te hicri yılbaşımızda buluşmak üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Ramazan şerifinizde, bayram şerifinizde tebrik ediyorum. Allah maddi manevi bütün bereketleri üzerinize ihsan eylesin. Cennetiyle cemâlle müşerref eylesin. Likâsıyla, vuslatıyla mesrur eylesin. Cennetini niyaz ediyoruz, nasip eylesin. Azabından gazabından sığındık muhafaza eylesin. Rabbim Mubarakaydı Habibine sallallahu aleyhi ve sellem. Laik kummet eylesin, şefaatlerine nail eylesin. Salavat-ı şerifesini çok yapmayı müesser eylesin. Cennete götürecek inançlara, amellere muvaffak eylesin. Azabından gazabından sığındık muhafaza eylesin. Geçmiş bütün günahlarımızı buraya adım atarken, giderken, dönerken, yollarda dökmeyi nasip eylesin. Huzur ile ibadetle, hayırlı uzun ömürlerle muamber eylesin. Ve gecesinde hepimiz hakkında hayırlı kaza kaderler, sevdiklerimiz hakkında, çoluk çocuğumuz hakkında hayırlı kazalar kaderler takdir eylesin. Çok makbul dualar nasip eylesin. Gafletten muhafaza eylesin. Kabul şahitlerine denk getirsin Allah'ım. bu keremiyle orucuna da muvaffak eylesin. Amin diye dillerinizi narcihamdeni eylesin. Amin amin. Ala. Alâ Seyyidina Mevlânâ Muhammedin ve alâ Aleyhi ve Sahibi'ye Sellem'e teslimen kathirem, elhamdülillah rabbil alemin, dualarımızın kabulü için, hayırlı muratlarımızın husulu için, kainatın efendisine arz olunması için, sallallahu te'ala aleyhi ve sellem buyurun, as-salatu ve selam aleyke ya Resulallah, as-salatu ve selam aleyke ya Habiballah, as-salatu ve selam aleyke ya Seyyid el-Evveline vel-Ahirin, Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifu'un, ve selamun aleyel murselin. Elhamdülillahi rabbil alamin. Berat gecesi biz saat 7'de Hayder'de, Fatih'teki derneğimizde sohbete 7'de başlayacağız inşallah. İftara kadar sohbet, iftar yapıldıktan akşam namazı evvabinler, ondan sonra yatsıya kadar sohbet, yatsı namazı cemaatle kılınıp herkes ibadetine çekilecek inşallah. Kadınlara henüz yerimiz yok, binamız daha yapılacak. Ama erkek cemaate bolca yerimiz var. Gelenlere çorbamız da var inşallah. Evet. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin Başta efendim sallallahu aleyhi ve aleyhi sehabes. i, -i Emir Sultan Buhara Hazretinden iftahi efendi Hazretinden İsmail Hakkı Mustafa Molla Gürani, Molla Fenari, Hadaratunun Molla Hüseyin Hazretinden. Ve Şair Bursa'yı Mahruse'de metfun bulan yüz binler cevli acaramın Osman Gazi Orhan Gazi ve Murat Hoca ve diğer şehidimizin ruhu-i bu cemaatin geçlerinden mümininin müminat vahice el fatiha Allahu celle